ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in emmâ ba'd bugünkü dersimizin konusu kardeşler tasavvufun çıkma tarihi tasavvufun tasavvufcuların önemli şahısları ve tasavvufcular, tasavvufcuların bazı itikatları hakkında olacak. Bilin ki kardeşler tasavvuf kelimesi ilim ehli tasavvuf kelimesi hangi kelimeden muştak olduğuna dair, sürediğine dair ilim ehlinin ihtilafı Hı. var. Yani tasavvuf nereden geliyor? Bu, bu kelime nereden geliyor? Nereden türemiş? İlim ehlinin e, iktilafı var. Bazıları diyor ki tasavvuf suffe'den türemiştir. Suffe'den e, türemiştir. Suffe ise ashab-ı suffe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında fakir ve miskinlerin, miskinleri, miskinlerin evi olmadığında Peygamber onlara mescidin yanında bir yer yaptırdı. Orada kalmaları için ve bunlara ashabu sufe denildi. Bazılar diyor ki tasavvuf da sufe kelimesinden muştaktır. Bu birinci görüş. İkinci görüş tasavvuf safa kelimesinden muştaktır diyorlar bunlardan. Safa e, safi olmak yani halis olmak, şerlerden ve dünyanın şehvetlerinden halis ol, olduğundan dolayı, arındığından dolayı safa arınmak demek. Böyle isimlendirildi diyorlar. Bu yanlış bir Çünkü <gülüyor> safadan müştak olsaydı safavi veya da safai denilirdi. Safavi denilmiyor bilakis sufi deniliyor. Dolayısıyla safadan müştak değil. Üçüncü görüş, tasavvuf as saf evvel Birinci saf dan türüyor. Namazda nasıl birinci safsın? Hakkada bazı tasavvufçular diyor ki biz de zuhde, iyilikte her zaman birinci olduğumuzdan dolayı birinci saftan, saf saftan tür, e, türüyor diyorlar. Bu da yanlış veriyor. Çünkü saftan türeseydi safi olurdu. İsmi mensubu. Dördüncü görüş tasavvuf Beni Sufe kabilesinden türemiştir. E, zira Beni Sufe kabilesi e, cahiliye zamanında Kabe'ye hizmet eden bir kabileydi. E, dolayısıyla tasavvuf da bu Beni Sufe kabilesinden bu kelimeden türemiştir diyorlar. Beşinci görüş kardeşler tasavvuf suf'den türemiştir. Suf ise bunu da Ebu, Ebu Reyhan el-Beyruni diyor. Ee, Kedafun Hamir denilen müsteşrik de bunu diyor. Suf kelimesi ise Yunanca bir kelime hikmet demek. Suf hikmet demek. Aynı şekilde feyle suf Felsef, dediğimiz zaman ne demek? Yunanca bir kelime. Felsef, hikmeti arayan. Filosof. Hikmeti, non, filosof. hikmeti arayan. Alâ hal bazıları diyor ki tasavvuf, suf, sufi, suf kelimesinden türem. Yani hikmet sahibi olduklarından dolayı böyle isimlendirildi e, diyorlar. Altıncı görüş, bu da çoğunluğun görüşü. E, çoğu ilim ehli Tasavvufun suf kelimesinden müstak olduğunu derler. Suf ise yün demek. Suf yün demek. Zira Diyor. evet, evet. Zira bazı insanlar zamanında ilk tasavvufcular zamanında özellikle yünden elbise giydiklerinden dolayı dünyadan yüz çevirip yundan elbise giydiklerinden dolayı e, sufi diye isimlendirilmiştir. Yani yüne nispet, yuncu. E, ve doğru olan görüş de e, inşallah budur. Yani suf kelimesinden türemiştir tasavvuf. <gülüyor> Tasavvuf'un başlangıcı kardeşler. Tasavvuf sadece bu ümmette varit olan bir meşref ve mezhep değildir. Bilakis bundan önceki ümmetlerde, Hindu Hindularda, Brahmanilerde, Yunan felsefesinde, Farsiy mecusilerde, bunlarda da bazı ilk bunlarda da tasavvufçular vardı. Tasavvufçular yani dünyadan yüz çevirip kendine kendilerine göre ibadetlere yön veren. Daha sonra bunlarda e, felsefeye dalan, e, bazı kendilerine has şeyler yapan, e, meleklerle konuştuklarını iddia eden e, böyle şeyler, Hindu dininde, Brahmaniye'de, Hindus'ta, e, Hristiyanlıkta, Mecusilik'te, e, aynı şekilde Yunanların dininde de e, vahdet-ül vücud denilen olay, ee, Yunanlıların filozoflarında da bu gibi şeyler var da. Daha sonra Hristiyan dinine intikal etmiştir. Ee, oradan da e, İslam dinine intikal etmiştir. Bazıları zannediyor ki <gülüyor> ee, bazıları, bazı katipler, yazarlar e, tasavvuf ile zuhdu ayırt etmiyorlar tasavvuf-u zuht, zuht ve e, tasavvuftur diyorlar. Halbuki e, tasavvuf ile zuhtun arasında çokça fark vardır. Onu, onu az sonra e, göreceğiz. Ala kulli her ve tasavvuf ait ayıt ayıtmadıklarından dolayı birçok ilim ehlini İbrahim ibn Edhem, Fudayl ibn Ayyad, Abdullah ibn Mübarek, Bişir-i Hâfi gibi zahid insanları, abid insanları tasavvufculardan saydıklarını görüyorsun. Halbuki bunlar zahit, abid, er-Sünnet imamları fakat tasavvufla hiçbir alakaları, hiçbir alakaları yoktur. Zira tasavvuf başka bir menheçtir. Zira ı tasavvufa tatavufa göre sadece bir e, araçtır. Gaye değildir. Sadece tasavvufa göre zuhd, dünyadan yüz çevirmek sadece bir araştır. Salik olan birisinin yani müridin, tasavvufta olan bir kişinin ilk başta ihtiyacı olduğu şey zuhdür derler. Daha sonra o zuhdü açtıktan dolayı o zuhd mertebesini açtıktan dolayı, açtıktan dolayı artık her şey o kişiye helal olur. Hatta zındık ile sıddıkın arasında bir fark olmaz kız kardeşi ile ecnebiye bir kadının arasında hiç fark olmaz melek ile şeytanın arasında hiç fark olmaz hatta ve hatta raf ile insanın arasında bir fark yoktur dediler yani tasavvuculara göre seyr-i dedikleri bir olay var bütün tasavukçularda bu var seyr-i mertebe mertebe insan Allah'a doğru yaklaşır Ruh Allah'tan gelir. Dolayısıyla Allah'a dönmek ister. Allah'tan Allah'a dönmek istediği zaman e, onu en kolay Allah'a döndürmek tasavvufcuların verdiği zikirleri, bazı elkarları ve bazı e, şeyleri yapman gerekir. Tasavvufun ilk mertebeleri ruhten geçer. Dünyadan yüz çevirmek şudur budur. Daha sonra bunu açtığın zaman Allah -u Teala da fani olduğun zaman sıddık ile yalancının, şeytan ile meleğin hatta Rab ile kulun arasında bir fark yoktur derler. Yani vahdetül vücut olay. Vahdetül vücut. Dünyada, kavun da ancak bir tane mevcut vardır. Var olan vardır. O da Allah Teala'dır. Ancak bir tane ibadet edilen vardır. O da Allah Teala'dır dolayısıyla her ibadet ettiğin Allah'tır dolayısıyla herkes Allah'tır derler bundan dolayı <gülüyor> İbn Arabi şiirinde der ki el abdu rabbun ve rabbu abdun kul rabdır rab ise kuldur ya leiteşi'ri menil Mukellefi. bana haber verin Mukellef olan kimdir İn kul abdun fedeke rabbun eğer kul dersen eğer kul dersen o Rabb'dir وَاِنْ قُلْتَ رَبُّنْ en اَيُكَلْ El Rab dersen nasıl mükellef olur? Değil İbn Arabi'nin şiirlerinde görebilirsiniz. Aleykülle hal. Bundan dolayı kardeşler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aleyküselam ve Rahmetullah. İlk başlarda baktığınız zaman tabiinin zamanlarında Hatta sahabenin zamanlarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında tasavvuf diye bir şey olduğunu göremezsin. İsem önemli değil. Fakat tasavvufçuların yaptığı metot menheç, itikadı göremezsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ve tabi'nin zamanında. Ve tasavvufçularda olduğu gibi ibadetlerde aşırılığa gittiğini de göremezsin bir grup olarak, bir cemaat olarak böyle aşırılık falan hem itikatta, hem ibadette, hem de ahlakta böyle aşırılıkları yordu. Ancak bazı sertler vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Bir cemaat olarak değil de fertler. Bazı insanlar aşırılığa gidiyordu. Üç kişinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına gidip onun ibadetinden sorup daha sonra şöyle demeleri gibi ben oruç tutacağım, hiç iftar etmeyeceğim. Birisi de ben e, her zaman e, e, namaz kılacağım, hiç yatmayacağım. Diğeri de hiç e, evlenmeyeceğim dediği gibi. Bundan dolayı bunun üzerine peygamber onlara diyor ki e, ben namaz kılarım, e, yakarım da oruç tutarım, üftar da ederim, kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Peygamber zamanında ve Ashab zamanında sadece fertler vardı. Cemaatler böyle asırlığa giden cemaat falan yoktu. Bazı fertler vardı. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhsin'de geçen hadiste olduğu gibi caminin Camide bir iplik görüyor. Soruyor bu iplik nedir? Diyorlar ki bu iplik havla denilen kadının ipliğidir. E, yorulduğu zaman ikliye yaslanıyor dediler peygambere. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, şöyle dedi, nefsinizin üzerinde hakkı vardır. Kim e, gücü yetiyorsa, namaz kılsın, gücü yetmiyorsa da istirahat etsin, otursun diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan sakındırmıştır. Yani peygamber zamanında bazı fertler olmuştur fakat cemaat olmamıştır. Aynı şekilde sahabenin zamanına baktığımız zaman baktığımız zaman Cemaat olarak tasavvuf tasavvuflar falan aşırıya gidenler cemaat olarak yoktu. Ancak bazı fertler, e, fertler vardı. İbn-i Mes'ud'un kufe'deki cemaatle zikir yapan insanları dağıtması gibi. Bunlar fertlerde hasıl olan bazı bidatlar. Aynı şekilde yine i̇bn Mes radıyallahu Mes'ud'un muabdat İbn-i Yezid'el icli ve onun cemaati bu şahıs ve bu şahsın cemaati e, insanlara bırakıp insanlardan itizal edip dağlara gidip dağlarda mağaralarda e, ibadet etmeye başladılar. Bunun üzerine İbn-i Mesaf'ı radıyallahu teala'nın bunu inkar etti. Ve bunun sünnette hiçbir yerinin olmadığını e, beyan etti. Dolayısıyla tabi zamanda böyle bir cemaat falan yoktu fakat bazı fertler e, vardır. Aynı şekilde iki e, sahabenin son zamanlarında e, veya tabiinin zamanlarında e, ve sahabenin bazıların tabiinin e, zamanında e, bazı ubbalar, abitler zuhur olmuştur. Bu abitler insanlarla karışmayı istemediler, karışmadılar. E, i̇badette kendilerine teşdid ettiler. E, yani sünnet olmayan bazı şeyler yapmaya başladılar Tabin'in zamanında. Çok ibadet ibadette aşırıya gittiler. İnsanlarla karışmadılar. zira o zaman Tabin zamanında bazı dahili fitneler olduğundan dolayı ve dünya onlar için çok olduğundan dolayı. Yani çok teref içinde yaşalar yaşamaların yaşalar yaşadıklarından dolayı. Zenginlik içinde yaşadıklarından dolayı bazı kişiler buna aksi etki yaptı. Ne yaptılar bunlarda? Bütün dünyayı bıraktılar, kendilerine tazib etmeye, azap etmeye başladılar. Ne gibi? Az uyku, az yemek, hiçbir şey e, kazanmamak, e, dünyayı e, bırakmak, e, ibadet derslerine gitmek gibi. Ee, bazı gruplar ortaya çıktı ta, e, tabiinin zamanında Kufede bazı insanlar da ortaya çıktı bunların ismi tabiin ve di isimlendiriyorlardı yani tövbe edenler çokça tövbe edenler ve çokça e, ağlayanlar diye. bunlar da Kufede ortaya çıktı aynı şekilde bazılarında tabiinin zamanlarında ee, ve sahabenin son dönemlerinde e, bazı insanlar Kur'an dinlediği zaman e, Kur'an dinlediği zaman flaflalı bayıl e, ba, Kur'an dinlediği zaman bayılıyorlardı kendilerinden geçiyorlardı. Bu sahabenin son zamanlarında bu e, kuvvulmuştur. Bundan dolayı bu gibi insanlara sahabe inkar etmiştir. Esma bin Ebi Bekir, Abdullah bin Zübeyir, Muhammed bin Sirin gibi tabi'nin ve sahabeler bunların bu yaptıkları şeyleri inkar etmişlerdir. Yani sahabe Kur'an okunduğu zaman bayılmıyor, namazda bayılmıyor gibi size ne oluyor diye sahabe bunları inkar etmiştir. Daha sonra yine sahabe zamanda bazı büyük adetler ortaya çıkmıştır. Bunlar İbrahim İbni Edhem gibi, Malik İbni Dinar gibi, Bişir-ül gibi, Rabiat-ül gibi, Abdülvahid İbni Zeyd gibi. Bu abizler bazı ibadetlerde aşırılığa gittiler. Kendi nefislerine zulüm ettiler, tazib ettiler. Yemeği bırakıp bazıları et yemeyi kendilerine haram kıldılar. bazıları ee, Sahara'da e, gezmeyi kendilerine mezhep ettiler. Yani Sahara'da öyle geziyorlardı. Ee, deli gibi. Ee, bazıları hiç evlenmediler. Ee, bu da tabiinin zamanında e, oldu. Ee, İbrahim İbni Ebden Malik İbni Dinar dediğim Beşir-ül gibi ee, bunlar Rabia'sı l gibi bu gibi şanslar ortaya çıkmıştır tabinin zamanında. Tabi bunlar sadece ameli bidatlar. İtikadi bidatlar daha sonra felsefi itikadi falan daha sonradan çıkmıştır. İlk başta ameli bidat çıkmıştır. Bunlar bunların itikadında o kadar sapmıyordu Bundan dolayı mesela Marek ibn-i diyor ki Layıblukurcünu menzil eti Bir insan sabitların siddiklerin menzilesine ulaşamaz, ta ki hanımını bıra bırakana kadar. Hanımını bırakacaksın, aynı boşanmış karı gibi e, ve kocası ölmüş ermele gibi bırakacaksın. E, onu bırakana kadar siddiklerin mertebesine erişemez diyor e, Malik ibni Dinar. Daha sonra diyor ki, veya ilame de bilir hanımını bırakıp köpeklerin kaldığı yerde kalmadığı müddetçe kişi sadık sındıkların mertebesine e, ulaşamaz diyor Malik i̇bn Dinar. Dolayısıyla bu gibi şeyler ta tabi'nin zamanda e, yavaş yavaş vuku bulmaya başlamıştır. Aynı şekilde Kufa'da e, Muaddad İbn-i Yezid-i denilen e, şahıs ve bunun e, grubu e, <gülüyor> çok az uymayı kendilerine değbedildiler, çok az uymaya kendilerine alıştırdılar, ee, çokça namaz kılmayı kendilerine alıştırdılar ve dağlara, mağaralara çıkıp, insanlara bırakıp, dağlara çıkıp, orada ibadet etmeye e, kendilerine alıştırmaya başladılar. Bundan dolayı da e, sahabe İbn-i Mes'ud bunları inkar etti. İbn-i çok yaşadı biliyorsunuz. Bununla gördüğünde bunları inkar etti. Aynı şekilde tabiinin zamanda Harabi ı l adeviye denilen bir kadın ortaya çıktı. Bu kadının sözleri cenneti istemem, cehennemden de korkmam, sadece seni istiyorum, yani allahu Teala'yı istiyorum gibi Kur'an ve sünnette olmayan şeyleri Demeye başladılar. Halbuki Allahü Teala diyor ki, yeduoğuna araba ben, oraha ben. Müminleri sıfatlarken diyor ki, o müminler ki bize korku ederek ve ümit ederek bize ibadet ederler. Korku, korkarak yani cehennemden korkarak, ümit ederek yani cennetin cenneti ümit ederek. Dolayısıyla bütün bunlar Kur'an ve Sünneti teşkil bunun Bundan dolayı Şeyhülislam ibn Teimiyar Teala diyor ki, o fi aakhir asr-ı taabii'in hadese 3 son dönemlerinde üç şey hasıl olmuştur. Hukubun ortaya çıkmıştır. Ra'y. Ra'y yani görüş. Kur'an ve sünneti bırakıp kendi görüşlerine göre amel edilir. İkincisi el-kelam, kelam ilmi yani fel felsefe gibi Üçüncüsü de tasavvuf Tasavvuf ortaya çıkmıştır diyor Şeyhül İslam İbn Teymiyye. Sonra diyor ki: cumhur cumhur cumhûrul ra'y fil Kûfe ra'y çoğu Kûfe'deydi diyor ve kâne cumhûrul kelâm ve't-tasavvuf el Kelam ve tasavvuf ehlenin çoğu ise Basra'daydı." diyor Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah te Fakat şu bilin ki kardeşler. Bu gibi şeyler yani bu Tabi'nin son dönemleri tasavvufun ortaya tam tasavvuf olarak çıktığı denilemez. Tasavvuf olarak bir mezhep, bir meşrep olarak çıktı değil denilemez. Zira bunlar fertler. E, bazı fertlerden vücut bulmuştur. Cemaatler bir mezhep, tabini olan bir mezhep değil e, ortaya ortaya çıkmış çıkmamıştır. İlk tasavvufçular ilk böyle tasavvufi terimler istilahların çıktığı zaman Kufe'de çıktığı yer Kufe'de çıkmıştır. Zira Kufe yani Irak Farisilere, İranlılara, Perslere yakın olduğundan dolayı aynı şekilde Yunanlara yakın olduğundan dolayı onlardan etkilenerek Kufe'de çıkmıştır. Aynı şekilde Kufe'de ve Basra'da ee, felsefe kitapları tercüme edildikten sonra e, biliyorsunuz mutezi, Me'mun gibi mutezileler e, felsefe felsefe kitaplarını tercüme ettiriyorlardı Arapçıya. Arapçaya. hatta Me'mun felsefe kitaplarını tercüme etmek için Darül Hikme diye bir yer kuruyor. Bir ev kuruyor. Orada insanlar felsefe kitaplarını tercüme ediyorlardı ve tercüme ettiği kitabın ağırlığı kadar o kişiye altın veriyordu. rağbet ettirmek için. Ve ilk felsefe kitaplarını talep ettiğinde e, İgrik yani Yunanlılardan e, Yunanlılardan talep ettiğinde e, Yunanlılar bu kitapları bir yere saklamışlardı. Daha sonra Memun Hediyeler gönderiyor Resulleriyle birlikte. Bu kitapları talep ediyor. Ee, Yunanlılar da papazlar, o Yunanların kralı papazlara illa istişare ediyor. Diyor ki onlar bu kitaplar hangi kavme girdiyse o kavmin dinini ifsat etmiştir. Ver bunlara. Zira onların dinini de ifsat ederdi ve veriyor. Kitapları çıkartıyor bir yerden. Kı Kıbrıs'ta ee, olan kitapları ee, saklı olduğu yerden çıkarıyorlar ve me'mune veriyor ve böylece tercüme başlıyor. Bu kitaplar tercüme edildikten sonra i̇hvan Safa'nın kitapları olduğu gibi tercüme edildikten sonra kelam, tasavvuftaki bazı sapmalar falan bunlardan etkilenenler oluyor ve böyle sapıklıklar başlıyor. ilk olarak Sufi diye isimlendirilen şahıs kimdir Riy? şeyh İslam İbn-i Teymiye Teala diyor ki, ilk olarak Sufidi isimlendirilen kişi, Ebu Haşim'il Kufi'dir. Kendisi Hicri 162'de e, vefat etmiştir. E, Ebu Haşim'il Kufi daha sonra Şam'a intikal ediyor ve e, orada, e, orada yaşıyor. <gülüyor> i̇lk olarak Ebu Haşim'il Kufi denilen Şahsdi Sufidi isimlendiriliyor diyor. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahmetullahi teala bazıları da diyor ki bazı tarihçiler de diyor ki ilk sufi isimlendirilen şahıs Abdulkerim es-Sufi denilen şahıstır. Abdulkerim denilen şahıstır. Kendisi Hicri 214'te vefat etmiştir. İlk olarak sufi diye isimlendirilen şahıs budur diyor. Malti bu şahıs Malti denilen ilim ehlinden bir şahıs diyor ki al Redd alel ehli'l al ehvâ ve'l bid'a İsimli kitabında Maltı diyor ki e, bu Abdülkerim el-Sufi kâne ra'se firkatin mine zenâdiqah el-lezîni zâmû enne haram. Diyor ki, bu şahıs zındıkların başlarındandı. Bu Abdülkerim el-Sufi zındık, zındık olan insanların başlarındandı. Zira bu bütün dünyanın haram olduğuna e, inanıyordu ve hiçbir şey eee o dünyadan hiçbir şey faydalanmayı hepsine haram olarak bütün şeylerden faydalanmayı haram olarak e, görüyordu diyor. El-Malti Rahimullahu Teala Ana kulli hal tasavvufun bazı tabakalara, mertebelere ayırabiliriz kardeşler. Zuhur eden tasavvuf. Birinci tabaka <gülüyor> bu tabaka sıdk ve zuhd inancıyla çıkmışlardır. Dünyadan uzak durmak e, ve bazı ibadetle, ibadetlerde inhiraf ederek çıkmışlardır. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabımın, ashabının yolunda olmayarak bazı kendi kafalarına göre zuhd uydurdular. E, dünyayı semavıyla terk ettiler. E, i̇lk tabaka buydu. Dünyayı tamamıyla terk edip kendi kafalarına göre e, zuhd uyduranlar. Fakat bunların akidesinde o kadar fazla problem yoktu. Sadece ibadetlerde problemleri vardı. İbadetlerde aşırılığa gidiyordu. da e, aşırılığa e, gidiyorlardı. Bu tabakanın en önemli vasıflarından bir tanesi <gülüyor> bazı ...mustalahlar, bazı terimler ortaya çıkmıştır. Bu terimler, yani bu birinci tabakada bazı terimler ortaya çıkmıştır bu birinci tabakada. Ne gibi? ilmuna? Bu birinci tasavvufcular, dedik, sadece ibadetlerde aşırılığa gidiyorlar, zuhde aşırılığa gidiyorlar. Fakat itikatta o kadar satmaları yoktu. Fakat ona rağmen bazı yavaş yavaş kendi tasavvufculara ait mustalahları kullanmaya başladılar. Ne gibi? ilmuna, Bizim ilmimiz değil konuşmaya başladılar. Yani Bize, bizim ilmimiz. Demek ki bize özel ilim var, size de özel ilim var. Daha mezhebuna, bizim mezhebimiz, bizim yolumuz diye e, sözler sarf etmeye başlar. Bundan dolayı e, Cüneyt diyor ki, ilmuna muştebekumma hadisi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim ilmimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle karışmıştır. Kenetlenmiştir. Alakulal dediği güzel söz. Yani peygamberin hadisiyle kenetlenmiştir. Fakat e, işte ilk başlarda bizim ilmimiz, bizim mezhebimiz diye başladıklarından dolayı e, bidata yol açıyor. Tefrikiye, hizibe e, yol açıyor. Aynı şekilde bu tabakada çok cevap, kıssa e, İlim ve fıkıh yetersizliği e, bu tabakada buku bulunmuştur. Genellikle bu insanlar bu tabakadaki tasavvucular ilimden ziyade fıkıhtan ziyade ne yapıyorlardı? Anlattıkları zaman kısa anlatıyorlardı. Eee vaaz anlatıyorlar. Şu an bizim Türk imamları hani anlatıyor ya vaazlar, vaizler. Anlattıklarında kısa bir şu olmuş şu işte o zamanki tasavvufcular da bu ortaya çıkıyor. Kıssa ee, nereden geldiği belli olmayan şeyler vaiz gibi şeyler anlatmaya başlamışlar. İlimden uzaklaşmaya başlamışlar. Fıkıhtan uzaklaşmaya başlamışlar. Bundan dolayı ilim ehline baktığımız zaman kıssalardan ee, kassaf denilen şahıslardan sakındırmaya başlamışlar. Hatta şu haber ee, Rahimullah bir gün bir kıssacı kıssa anlatırken yine o zamanda da böyle kıssacılar vardı. Şey diyordu işte peygamber dedik tabi hep uydurma adetler anla. Peygamber dedik işte cennette şöyle bir melek var. O meleğin bin tane kanadı var. O bin kanatta bin tane kanat daha var. Böyle böyle garek gare kısa kıssalar anlatıyorlardı. Bir gün Şahber Rahimullahu Teala hadis ehlinden Yusuf ee, e, bir gün kıssa anlatılan bir halakaya geliyor. Ve koltuk altındaki kılları yolmaya başlıyor. Halakanın ortasında. O kassan o vaiz şahıs diyor ki utanmıyor musun diyor. Biz burada ilim anlatıyoruz. Sen orada ne yapıyorsun diye. Bunun üzerine Şuhabe Rahim Teala diyor ki benim yaptığım senin yaptığından daha hayırlı diyor. Benim yaptığın sünneti tatbik etmek senin yaptığın ise aslı olmayan kıssalar anlatmaktır diye. Ee, böyle bir e, söz sarf ediyor. Şuhabe Rahim Teala. Dolayısıyla baktığınız zaman Selef kısacılardan ziyade tehdit sakındırmıştır. Aynı şekilde bu tabakada insanlar camileri bırakıp, bazı bu tasavvufçuların ilk tabakası camileri bırakıp e, camilerden başka evler, başka ibadethaneleri etmeye başladılar. Yavaş yavaş camileri bırakıp kendi evler, bazen dağlar, bazen eee çeşitli yerlerde ibadet etmeye başladılar. Aynı şekilde kasideler söylemeye, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aşırı ziyade met metiyeler söylemeye bu tabakada başlamıştır. Bundan dolayı e baktığımız zaman yine bu tabakada metiyelerle birlikte sema'a denilen Çalgı aletleriyle övgüler söylemeye başlamışlar peygamberi. Çalgı aletleriyle e, kasideler, e, vecik denilen böyle temayül etmeleri, e, halay çeker gibi zikirler yapmaya bu tabakada başlamıştır. Bundan dolayı İmam Şafi Rahimullah Teala diyor ki Terektu Bagdada ve kad ehdese zanadikatu fiha şeyen yusemmunehu's-sema'h Bağdat'ı terk ettim, halbuki Bağdat'taki zındıklar Sema denilen şeyi ihdat etmişlerdi, orada. Sema denilen şeyi ihdat ettikleri halde terk ettim, diyor. Yani Sema, tasavvçuların e, işte zikir çekerken çalgı aletleri yapması, e, ağlamaları, bağırmaları, temayül etmeleri, yana sağa sola böyle e, Dans eder gibi yapmaları buna sema deniliyor. İmam Şafii rahimallahu Teala diyor ki Bağdat'ı bunlar bu gibi zındıkların ihdas ettiği şeylerden dolayı terk ettim diyor. Rahimehullah Teala. Aynı şekilde bu tabakada bazı keşif ve eee Keşif ve keramet gibi şeyleri anlatıldığını görüyorsun. Bu tabakada başlamışlar. Keşfedildi bana. Bazı kerametlere anlatılması, çokça yayılması yine e, bu tabakada başlamıştır. Bu birinci tabaka. İkinci tabaka kardeşler. İkinci tabaka ise ben fazla aşırıya gidenlerin tabakası. Bu birinci tabakadan sonra bunlar ortaya çıktı. Bunlar da eee Bunlar da daha fazla aşırılığa gitmeye başladılar. Deminki zikrettiğim şeylerden daha fazla aşırılığa gitmeye başladılar. Bunların en bariz örnekleri Cüneyt. Ebul Kasim'il Karras denilen Cüneyt-i Bagdadi. Türkler Cüneyt-i Bagdadi diyorlar. Hicri 298'de vefat eden şahıs. Sufiler bu adama seyyid Taife tasavvufçuların Seyidi reisi olarak diye e, lakaplandırmışlardır. Bu Cüneyd-i Begdadi, Ebu'l-Kasim'in Harraz, hocası Haris el-Muhasibi'den etkilenmiştir. Haris el-Muhasibi ise İmam Ahmet ibn Hanber rahimullahi teala'nın zamanda yaşayan bir kişi. Bu, bu kişi bazı Haris el, el muhasibi bazı kitaplar yazıyor. Böyle zuhda aşırılığa giden bazı e, kelamdan etkilenmiş şeyler yazıyor. bununla nedeniyle İmam Ahmed ibn Hanber bu şahıstan tahziyir ediyor. Sakındırıyor. Haris el muhasibiden sakındırıyor. Cüneydi Bagdadi ise bu e, hocasından etkilenmiş e, bir şahıstır. Aynı şekilde bu tabakanın bir tane e, örneklerinden verecek olursak Ebu Süleyman ed-Daranî, Abdurrahman ibn Ahmed ibn Atiyye Hicri 205'te vefat eden eee şahsdır. Salib ibn Abdullah et-Testeri, e, ondan sonra ibn el-Havari, me'ruf el-Kerhi, e, Muhammed ibn el-Hasan el-Ezdi es-Sulami el gibi e, şahıslar bu tabakanın en bariz örneklerindendir. Bu tabakada kardeşler e, bu şahıslar bazı kitaplar da tasnif etmişler, yazmışlar. Misal Ebu Talib el Mekki Kutul Kulub isimli kitabı yazmıştır. Ee, Ebu Nuaym el -Asb Asbahani Hilyetü'l Evliya e, isimli kitabında kitabını e, yazmıştır. Fakat bütün bu kitaplar misal Kutul Evliya, Ebu Nuaym e, Hilyetü'l Evliya, Haris el Harit el Muhasibi'nin kitaplarını ilim ehli bu kitaplardan takındırmışlardı. Ta o zamanda hadis ehli bu kitaplardan sakındırıyor. Kaldı ki bu kitaplar daha fevzefe o kadar karışmamış. Daha itikadi şeyler yok. Sadece ameli bidatlar var bunlarda. Zira bu kitaplarda İsrailiyat, bazı uydurma hadisler, bazı nereden aslı olmayan hadisleri yazdığından dolayı, e, kıssalar yazdığından dolayı, iğne bunlardan sakındırmıştır. Şimdi i̇şte Ebu Zura teala bu kitaplar hakkında sorulduğunda Ebu Zura rahimullahu teala diyor ki diyor ki bu soruluyor diyor ki bu kitaplarda bir ibretlik var mı diyor diyor ki e, e, Ebû Zürâ rahimehullah teala Melem yekun fi kitabilllahi azze ve cel ibreten feli kim Allah'ın kitabından ibret almıyorsa bu kitaplardan da ibret almaz diyor bu kitaplardan sakındır, e, sakındırıyorlar. Aynı şekilde kardeşler ikinci tabaka bu birinci tabakaydı zikrettiğim. İkinci tabaka ise bu ikinci tabaka ise tasavvuftaki ile birlikte bazı batini gizlilik istilahları ortaya çıkmıştır. <gülüyor> batini dediğin zaman gizlilik yani gizli ilimler. Batinilerde olduğu gibi, Alevilerde olduğu gibi, Şialarda olduğu gibi gizli ilimler ortaya çıkmıştır bu tabakada. <gülüyor> ee, bu tabakada misal vahde Fena, bazı mustalahlar ortaya çıkmış. Vahdet mustalahı. Fena, ittihat, hulul, sarhoşluk, sahuv, e, keşif, baka murid, arif, ahval, haller, makamat, makamlar gibi bazı mustalahlar bu ikinci tabakada e, ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde bu tabakada şeriat ile hakikati ayırt etmişlerdir. Ve şöyle demişlerdir, bir şeriat vardır, bir de hakikat vardır. Şeriat, zahiri alimlerin işleri. Hakikat ise gizli ilim, gizli şeyler bizim işimiz, tasavvufçuların işi değil. E, şeriat ile hakikati e, ayırt etmeye başlamışlardır. Ve kendilerine hak -hakaik, ha, ha, hakaik, hak, sahip, hak er, erbabı ve batın erbabı değil e, isimlendirmeye başlamışlardır bu tabakada. Yani gizli ilimler ikinci tabakada ortaya çıkmış. Bu tabakanın en bariz şahsiyetleri Zunnun el-Mısri denilen şahıstır. Zunnun el-Mısri duymuşsunuzdur belki. Zunnun el Mısıri ismi <gülüyor> Ebu'l-Feyyaz Soğuban İbni İbrahim isminde, e, şa, isminde şahıstır. Aslı Kıpkı'dır. Mısırlı aslı Hıristiyandır. Daha sonra e, İslam dinine girmiştir. Kendisi 245'te vefat etmiştir. 245'te vefat etmiştir. Tasavvufçular bu şahsı, bu Zunnûn-ül Mısri'yi gerçek tasavvufun ilk şeyhi olarak adlandırırlar. Zunnûn-ül Mısri. Zira kendisi makamat, haller bahseden ilk şahıstır tasavvurçular da makamat Yani mertebeler, e, haller, bazı haller ise ilk şahı aynı şekilde keşiften e, şeriatın zahiri ve batini zahiri ve batini var diye ilk, ilk diyen bu zünnün el-Mısri'dir. Bundan dolayı <gülüyor> e, Kuşeyri Risalesinde e, der ki bu şahıs hakkında, zünnün el-Mısri hakkında e, der ki o övlü men gafet tuhüde bilmağan sufî, O övlü men gafet tuhüde bilmağan subûşat, tuhüde sufilerin anladığı şekilde ilk tarif eden bu şastdır der. Daha sonra der ki, el kuşeri bu kuşeri tasavvujların büyüklerinden der ki kuşeri ve övlü men vüga tarifatin lil ve ilk wujd kendinden geçme sema müzik şeyleri falan ilk tarifini yapan bu el-Mısri'dir der. <gülüyor> bu şahıs kardeşler bu el-Mısri İsmailiye ve batıniyenin akaidinden, it it it itikadından yani batıni itikadından e etkilenmiş bir şahıstır. Kendisi i̇hvan Safa Risalesinden etkilenmiştir. i̇hvan Safa duydunuz mu bunu? i̇hvan Safa İlim ehlinin ziyade e, tahzir ettiği, sakındırdığı risalelerdir. Bu risaleler 52 risaleden oluşmaktadır. Ve dört kısma ayrılmaktadır. İlahiyat, ilahiyat, riyadiyat, matematik, ilahiyat, ilahi şeyler, dini şeyler, matematik, akliyet, ak, akıl şeyleri, tabiiyet ve Tabii şeyler şeyleri dört e, kısma ay, ayırmıştır. Ayrılmıştır bu e, İhvan-ı Safa denilen kitap. Kitap ilk 1887'de basıldı. Ortaya çıktı. Daha sonra e, Tah Hüseyin Tah Hüseyin Mısırlı e, bu şart sapıklardan e, kitabı tahkik edip 1929'da e, yine bakmıştır. <gülüyor> bu İhvan-ı Safa Risale 52 Risale'de bazı inançlar vardır. Misal dirilmeyi inkar ederler. Ondan sonra cenneti ve cehennemi başka bir türlü tefsir ederler. Cennetten katı şu, cehennemden kasıt şudur diye. Ee, küfür ve azabı başka türlü tefsir ederler. Ee, Nububet, peygamberlik mukta, e, iktisap edilmiş derler. Yani peygamberlik kazandı, kazanılmıştır derler. Bir kişi peygamberliği kazanabilir derler yani. felsefecilerin dediği gibi. Ee, tekalif, farzlar bazı insanlardan kaldırılmıştır değil. Bazı ihtikatlar mevcuttur bu kitaplarda. İhvanus Safa. Halen bu kitap vardır. 52 risaleden oluşuyor. Zabi rahimehullah teala bu kitap hakkında diyor ki: "Daun udal." "Daun udal." Bu geçmeyen bir hastalıktır bu kitap. "Vecarun marh" ve kuduzdur bu kitap ve öldürücü bir zehirdir bu kitap diyor. Zehebi Rahimullahu Teala İhvanus Safa isimli kitaplara. Ana kulli hal Zunnunul Musri bu basinilikten İhvanus Safa risalelerinden etkilendiğinde ilmul basın, basın ilmi ortaya çıkarıyor. Ledun ilmi yine biliyorsunuz tasavukçular da ledun ilmi, gizli ilim İlk zünnünün Mısırı ortaya çıkarıyor. İttihat, bir olmak Allah'la bir olmak yani kul ile Allah birdir inancı. Bütün mahlukat Muhammed'in nurundan yaratıldı inancı. bütün Geçen hafta size anlatmıştım. Bütün mahlukat Muhammed'in nurundan yaratıldı. Muhammed ise Allah'ın nurundan yaratıldı. Dolayısıyla bütün mahlukat Allah'ın nurundandır. Dolayısıyla bütün mahlukat Allah'tır demek istiyorlar ilk e, inanç zümründen e, ortaya çıkmıştır. Kendisi Kıpti denilen firavunların dilini bildiğinden dolayı Kıptilerin dini, di, dilini bildiğinden dolayı eski e, firavunların dilinden anladığından dolayı onları okuyup şeydir anlayıp e, İslam'a sokmaya e, başlamıştır. Bu zümrün el-Mısri. Aynı şekilde bu tabakanın başka bir ee, bariz örneği ise Ebu Yezid el-Bustami Türkler Beyazid el-Bustami diyorlar. Bu şahsın ismi Tayfur İbni İsa İbni Adem İbni Şerüsen denilen e, ismi budur. Bistam denilen yerde doğmuştur. Aslı Necusi'dir. Aslı ateşe, ateşe, tapan. ateşe tapandır. Daha sonra Müslüman oluyor. Kendisi 263'te e, vefat etmiştir. Tabi kendisinin birçok kötü Kur'an ve sünnete aykırı sözü vardır. Nispet ediliyor kendisine. Misal bir sözünde diyor ki خَرَشْتُ مِنَ الْحَقِّ اِلَى الْحَقِّ حَتَّى فَاحَ Hak'tan Hak'ka çıktım. Hak'tan Hak'ka çıktım. Ta ki bana şöyle bağırdı. Yani Allah bana şöyle bağırdı. Hak'tan Hak'ka çıktım. Yani Allah'tan Allah'tan çıktım. Ben de hakkım. Ben de Allah'ım demek istiyor yani. Daha sonra Allah bana şöyle verdi. Ya men ente ana. Sen bensin. Ey sen, ben, sen bensin. Fakat tehakkaktu bimekamil fenâifillah. Allah da yok oldum. Bu bana tehakkuk etti. Ee, diyor Ebu yazid el-Bastami. Sonra diyor ki yine aynı başka sözünde diyor ki. Sübhani ma a'zama şe'ni. Şe kendimi tenzih ederim, ne kadar büyük bir şanım var. Ne kadar büyük bir şanım var, e, diyor. Bu da Ebu Yezid el-Bestami. Aynı şekilde bu tabakanın en bariz örneklerinden bir tanesi de Hakim el-Tirmizi. Hakim el-Tirmizi ile meşhur olan Ebu Abdullah Muhammed ibni Ali ibni Hüseyin el-Tirmizi. Kendisi 320'de vefat etmiştir. E, bu şahıs ilk vilayetin son bulduğunu iddia etmiştir. İlk vilayetin son bulduğunu iddia eden şahsıdır. Yani nasıl ki peygamberlik son buldu Muhammed sallallahu aleyhi ve ile birlikte. Aynı şekilde velilik makamı da benimle birlikte son buldu diyor. Benden sonra veli e, yoktur e, yoktur diyor. Bu, bu gibi şeylerden dolayı kendisi e, küfürle itham edildi. Kendi zamandaki alimler bunu küfürle itham etti. E, etti. Ve belde ee, çıkardırdı, çıkardılar. Şeyhülislam ibn Taimiyarhi Mulla Teala ee, diyor ki, <gülüyor> Hakim-i Tirmizi hakkında, "Taklâmât aifet mines sufiyye fi khat fi khat min ve onu, Sufilerden bir taife Velayetin son bulduğundan bahsetmişlerdir ve tahrîm etmişler, Hakim-i Tirmizi gibileri. Vahyu min galatatı, bu şüphesiz ki bu Hakim-i Tirmizi'nin yanlışlarındandır. Diyor Şeyh İslam İbn-i Teymiye, Mecmu'un Cilt 1, sayfa 363'te. Bundan dolayı Hakim-i Tirmidî diyor ki, lil enne lil Nasıl ki peygamberlerin sonu varsa, aynı şekilde velayetinde sonu vardır. Tabi bu Hakim-i daha sonra gelen tasavvufçular etkilenmiştir, i̇bn Arabi gibi. İbn Sebein, İbn Hud, e, Tilimsani, Gibileri bütün bunlar bakın bu tasavvufçuların hepsi işte hakim i Tirmizi'den sonraki gelen tasavvufçu İbn Arabi çıktı. Daha sonra İbn Arabi de dedi ki velayet benimle son buldu. Yani ben velilerin sonuncusuyum. Sonra İbn Sebein o da dedi velayet benimle son buldu. İbn Hud o da öyle dedi. Tilimsani hep öyle diyor yani. Hepsi hakim i Tirmizi'den Daha sonra kardeş üçüncü tabaka olarak üçüncü tabaka bu tasavvufun şu anki bizim bildiğimiz tasavvufçuların da bulunduğu üçüncü tabaka ortaya çıkmıştır. Üçüncü tabakada Yunan felsefesiyle karışmış bir zıht ortaya çıkmıştır. Felsefeden Felsefeyle karışmış, Yunan felsefesiyle karışmış Brahman ve Hindu felsefesiyle, diniyle karışmış bir e, tasavvuf ortaya çıkmıştır. Zira bunların inancı kolul inancı. Üçüncü tabakanın kolul inancı. Yani Allah her şeye girer. Allah her şeyin içindedir. Köpeğin içinde, kadının içinde, benim içinde, senin inince içinde, her şeyin içinde allah Teala vardır. Bu da Ebu Mansur Hullac'ın inancı oldu. Ve İctihad İbni Arabi'nin her şey birdir. Yani her şey Allah'tır inancı. Vahdetül vücud da inancında olduğu gibi. Zira bunlar der ki, misal denir, El mevcudu, Enne el mevcudu, Mevcudu al haq huvallahu ta'ala, وما adavsa inna suvarun zayıfah, Ve uhamun ve Khayalatun muafiqa li qavlil felasif. El hayalat. El muafiq li qavlil felasif. Bunlar da der ki, Vahdetül vücud inancı der ki, bir tane hak vardır. O da Allahu Teala'dır. Allahu Teala'nın dışındakiler ise sadece evhamdır, vehimdir, hakiki değildir, gerçek değildir ve hayaldır derler. Yani ben seni görüyorum. Sen sadece bir hayalsın. Sadece bir hayal. Aslında sen Allahu Teala'nın ta kendisidir, kendisisin. Çünkü Allah'tan başka bir şey yoktur derler. Bu da ee, Üçüncü tabaka tabi felsefeyle karışmış. Bunların en bariz örnekleri e, Hallac 309'da vefat eden, aynı şekilde Sehrudi 587'de vefat eden, i̇bn Arabi 638'de vefat eden, i̇bn Farid 632'de vefat eden ve İbn-i gibi 667'de vefat eden şahıslar. hallaca gelelim. Bunlar kim? Hallac tasavvufcuların en bariz örneklerinden bir şahıstır. Hallacı Mansur dedikleri. Bu Mansur'un e, hallaç. İsmi Abu Muğit Hüseyin ibn Mansur. İsmi Hüseyin ibn e, Mansur el hallaç Hallac demek e, yun e, yun demeyin pamuk. Pamuk. Pamukların içindeki çekirdekleri çıkaranı harlaç deniliyor Arapça. Kendisi o ona nispet edilmiş. O galiba babası veya kendisi o, o işi yapıyor diye değil. Kendisi 309'da vefat etmiştir. E, Farisi asırlı kendisi e, ve aslı mecusidir. Ateşe tapandandır. Irak'ta neşet etmiştir. E, ve hululcuların ve ittihatçıların en bariz e, şahsıdır. Hulul, Allah her yere girer diyenlerin en bariz e, şahısıdır. Kendisi dört şeyden dolayı itham edilir. Birincisi e, Karamitaya, karamitalara yardım ettik, ettiğinden dolayı karamete biliyor musunuz? batini bir fırka o zamanlar ee, Bahreyn'de yaşayanlar takriben o zamanlar karamita batini zındık kafir bir fırka İslam'ın hakikati ve batini vardır batini ise tamamen başka bir manası vardır derler Zamanında kabeyi istila etip hacril esvedi, söküp götürdüler. Yani senelerdir kabe hacril esvedsiz kaldı yani Karamita. Bu şahz bu hallas karamiyeye yardım ediyordu. Karamita, baatinlere yardım ediyordu. Aynı şekilde icam edildiğin bir icam edildiklerin bir tanesi de enel hak demesi. Ben hakkım yani ben allahu Teala'yım. Allah hallas. Allah ya hadi sofram ben hakkım, ben el hakkım demesi. Yani allahu Teala'm demesin. Aynı şekilde hallacın tabileri de ona tabi olanları da hallacı ilah olarak görüyorlardı. Allah olarak görüyorlardı. Aynı şekilde hallac, haccın hac ibadetinin farz olmadığını iddia ediyordu. Hac ibadetinin farz olmadığını ee, ibadet ediyordu kendisinin bir kitabı var kitabın ismi şu, kitap basılıyor şu an ismi tavatin kitabın ismi tavatin isminde bile ayırıyor. Kendisinde ayrı olsun kitabın ismi tavatin bu kitabı ilk olarak e, kafir müsteşrik e, Fransal bir müsteşrik ismi matin yun matin yun denilen e, müsteşrik basmıştır. Bu tasavvufçuların dikkat ederseniz kardeşler, misal bu Hallac'ın kitaplarını i̇bn Arabi gibi tasavvufçuların büyüklerinin kitaplarının çoğunu müsteşirlikler bakmıştır. İlk ortaya çıkanmıştır. Ee, kafirler ortaya çıkarmıştır Aleyküllü aynı şekilde bu tabakanın en bariz örneklerinden bir tanesi de Ebu Hamid Hamid'il Gazali. İmam, ha İmam Gazali dedikleri şahıs. Diyorum. ya Zirb Kendal Burton. Abu e, Hamid Gazali, en bariz hucjetü'l İslam lakaplı en bariz şahsiyetlerdendir. Kendisi Hicri 505'te e, vefat etmiştir. Horasan'da doğmuştur. E, ve kendi zamanında birçok felsefe, batini e, tasavvufun zirve yaptığı zamanda ortaya e, çıkmıştır. Kendisi birçok kitap tehlif etmiştir. Misal, Tehafutul Felasife El-Munqiz -el -el Mina Dalal ee, e, gibi kitapları tercüme etmiştir. Ve en bariz kitabı ise bildiğiniz gibi, Türkiye'de herkesin evinde var. Hı. İhya din isimli kitabıdır. Bu İhya Ulumuddin isimli kitabından ilim ehli ziyade sakındırmıştır. İçinde hayır var mı? Var. Fakat içindeki hadislerin çoğu uydurma veya zayıftır. Zeynuddin el-Iraqi denilen muhaddis bu kitabı bu kitaptaki hadisleri tahric etmiştir ve hadislerin çoğunun uydurma ve zayıf olduğunu ispat etmiştir. Talele'l-as'ara soruları soraceydiniz. Ana kulli bu Abu Hamid el-Gazali hakkında talebesi Abdul Abdul el Farisi der ki Abdul ee, talebesi Abdul Gaffar el Farisi der ki ve kana semme hayatının sonlarında diyor Ebu Hamid el Gazali ikbalu ala hadis Mustafa ve mujalasati ehli yani hayatının sonlarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle meşgul olmuştur ve hadis ehliyle gezmiştir, ihtilat etmiştir. Hadis ehlinin yanında bulunmuştur. <gülüyor> ve mutalaat sahihayn, Buhari ve Müslim'i mutalaat etmiştir. <gülüyor> Buhari'miz ve humme hujjatul bu kaldı ki bu kitaplar hujjatul İslam'dır. Dolayısıyla diyor ki Abdulgafur Abdulgafir el-Farisi eee Hamid el hayatın sonlarına doğru tövbe etti. Hadis ehliyle birlikte gezdi hadis ehlinden etkilendi ve Bukhari ve Müslim'ni e, okudu diyor talebe. Aynı şekilde Şehif Senb İbn-i Teymiyet ediyor. E, hayatının sonunda tövbe ettiği tevbe ettiği, e, tevbe ettiği bu hayatının sonunda tevbe ettiğinde bir kitap yazdı Ebu Hamid'in Gazali. Kitabın ismi İlcam-ül Avam İlcam-ül İl Avam isimli kitap yazdı. Bu kitap mevcut bu kitapta felsefeden, kelamdan sakındırıyor Ebu Hamid el-Gazali ve selefin yolunun en doğru yol olduğunu kitapta beyan ediyor Rahimullahu <gülüyor> Teala zira İlcam-ül Avami isimli kitabında selefin yolunu nusret ederken, selefin yolunu e, savunurken diyor ki, Ebu Hamid el-Gazali i̇lcam isimli kitabında diyor ki el-delilu ala enne mezhebe seleti vel hak selefin yolu Hak olduğuna delil şudur diyor. Emme neqidehu bid. Selefin yolunun dışı bidattır diyor. Selefin yolunun dışı selef selefin yolu olmayanlar bidattadır diyor. Vel bidatu ve dalalet. Bidat ise zemmedilmiş ve dalale, sapıklıktır diyor. Ali kullu Abu bu son e, yani hayatın sonunda eee Tevbe ettiği gibi keşif e, gibi bazı şeylerinden de, çünkü keşifin sonra göreceğiz, keşif tasavvufçularda keşif şeyinin en bariz, e, e, ilk çıkartanlardan bir tanesi Ebu Hamid el-Gazal. Bütün bunlardan gazali tevbe ediyor. Te Fakat maalesef kitapları bize kadar ulaşmış. mı Hayal -ul -ul din içinde çok tehlikeli meseleler olan bir kitaptır. Aynı şekilde bu tabakanın en bariz örneklerinden bir tanesi de kardeşler Muhyiddin İbn Arabi denilen şahıstır. Kendisi El-Şeyhul-Kebîr, El şeyhul ekber diye tasavukçuların hepsinde şu an Muhyiddin İbn Arabi, El-Şeyhul-Ekber, en büyük şeyh diye, lakaplandırırlar. Kendisi Hicri 638'de e, vefat etmiştir ve vahdetül vücudun Vahdetül Vücud medresesinin e, en bariz örneklerindendir. Yani i̇bn Arabi, Vahdetül Vücud'u en bariz, açıkça ortaya çıkaran, savunan, kitaplarında yazan e, şahıstır. Kendisini velilerin sonu e, olarak e, kabul eder. Benden sonra veli gelmez diye, yani peygamberlerde olduğu gibi. Kendisi en dönüşte doğmuştur. Yani İspanya'da doğmuştur. E, Mısır'a gitmiştir. Daha sonra e, Bağdat'a e gitmiştir. En sonunda ise Dimeşk, Şam'da istikrar etmiştir. E, Şam'da istikrar, istikrar etmiştir ve Şam'da ölmüştür. Şu an Şam'da maalesef e, kabiri türbe haline getirmiş. Abdülhamit kendisi türbesini onarmış. Sultan Abdülhamid. E, ve Allah'tan başka ibadet edilen yer olmuştur şu an. Nesallahu ala fi'tussalame. İbn Arabi insan kamil nazariyesini ortaya çıkarmıştır. İnsan-ı kamil nazariyesi. İnsanü yani kamil insan itikadı inancı. Kamil insan ne demek İbn Arabi'ye göre? İlk ortaya çıkaran İbn Arabi'dir. İbn Arabi'dir ki El i̇nsan, وَحْبَهُ مِنْ بَيْنِ الْمَخْلُوْقَاتِ يُمْكِنُوا اَمْ تَتَجَلَّ فِيهِ الصِّفَاتُ الْإِلَهِيَ Der ki, İbn Arabi, insan-ı kâmil nazariyeti hakkında, Der ki, in, insan, mahlukat içinde tektir. Neyde tektir? İlahın, Allah'ın sıfatları kendisinde tecelli eden tek bir varlıktır, der. insan. Allah'ın sıfatları kendisinde tecelli eden, kendisinde zuhur bulan, kendisinde mevcut olan tek bir mahluktur der. İnsan. Bu da, nadir, bu da nasıl olur? اِذَا تَيَسَّرَ لَهُ الْاِصْتِغْرَقُ فِي fi فِي وَحْدَانِيَّةِ Teala. Bu da Allah-u Teala'nın vahdaniyetinde e, daldığında, yok olduğunda e, vuku olabilir. Tam bunlar hepsi felsefi şeyler yani. i̇bn Arabi'nin e, itikadı. Birçok kitabı vardır. Deniliyor ki 400'den fazla e, kitabı vardır. Bu kitapların çoğu Konya'daki, Konya'daki e, Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde mevcuttur. Konya'daki Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde çoğu kitabı mevcuttur. Kendi yazdığı. Aynı şekilde Türkiye'deki birçok kütüphanelerinde kitapları mevcuttur. Biliyorsunuz Osmanlı sofi bir devletti. Özellikle bunların kitaplarını e, saklamıştır, muhafaza etmişlerdir. Fakat en en önemli kitaplarından iki tanesi, iki, en önemli iki tane kitabı vardır bu şartın ve e, bu kitaplar mevcuttur. basılmıştır Kütüphanelerde bulunur ve çoğu e, vahdetil vücut, inancı bu kitaplarda mevcuttur. Bu kitaplardan en barizleri Futuhatul Mekkiye ve Fususul Hiken isimli kitap, Futuhatul Mekkiye ve Fususul Hiken. Bu iki kitabı en bariz örneklerindendir. Bu iki kitabında zındıka, zemdaka, küfür, şirk ne bulursan bu kitapta mevcuttur. Bazı tarzsızcılar gerçi buna bu şahsı savunmak için diyorlar ki sonradan kitabına eklendi bilmem ne. Sonradan o şeyleri sonradan kitabına eklendiler falan diyorlar ama baktığınız zaman tasavvufçuların, bu iki kitabı şerh eden tasavvufçuların hepsi içindeki şeyleri müdafaa ediyorlar ve hiçbiri bu kitabı, bu şeyler sonradan eklendiğini iddia etmiyor. Ve baktığımız zaman ilim ehli hepsi bu gibi sözleri İbn Arabi'ye nisbet ediyor. Şehir İslam, İbni gibi alimler hepsi bu gibi sözleri İbn Arabi'ye nisbet ediliyor. Dolayısıyla sonradan etkilenmemiş yani. Ana kıl hal tabi bu şahsın daha çok kitapları var. Ruhun Kudüs, Terjemân El gibi birçok kitap var. Fakat bu iki kitap en bariz örneğidir. Bu İbn Arabi Fussul Hikem isimli kitabının başında diyor ki, bakın ne diyor bu kitapta? Fussul Hikem'in başına bakın. İbn Arabi başında şöyle diyor. Em bundan sonra diyor ki, fainni yaraytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi fil asr al-akher min al diyor ki Hicri 627'de ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muharram ayında Hicri, Hicri 627'de Muharrem ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm diyor biliyorsunuz tasavvufüler ne hikmetse kitaplarını rüyayla peygamberin işaretiyle yazıyorlar. Aneklal bu da diyor ki peygamberi rüyamda gördüm. Bir mahrusati demesh mahrus olan korunmuş Dimeşlikte gördüm diyor. Ve değil sallallahu aleyhi ve sellem, kitabı elinde bir kitap vardı diyor. Fakale bunun üzerine bana dedi ki peygamber sallallahu aleyhi selam haza bu kitab, fususul hikem bu kitap fususul hekem kitabıdır huhu va vabi ilenmez yentef ya on bu kitabı al ve insanlara bu kitabı çıkar ki insanlar bu kitaptan faydalansın diyor fakultu bunun üzerine ben dedim ki esem Allah lillahivali rashi emri minna'a bunun üzerine dedim ki Allah'a ve Resulüne onu ölü lere itaat ederim duydum ve itaat ettim işittim duydum ve itaat ettim diyor ve bunun üzerine bu kitabı yazmaya e, başladım diyor. Fususul Fikkem sayfa 47'de bunu bulabilirsiniz. Beyrut baskısında. Beyrut basılan kitapta bunu bulabilirsiniz. Bu gibi sözler. Başlarında yani. Aynı şekilde İbn dediğim gibi i̇bn Arabi Vahdet-ül Vücud'un Vucud, en bariz örneklerinde Vahdet-ül Vücud inancına sahip olanlar. Vahdet-ül ne? Vücud ne? Ancak bir hakikat vardır. O da Allah. Onun başkası hakikat yoktur. İbadet edilen ancak bir tanedir. O da Allah'tır. Dolayısıyla her şey Allah'tır der. Misal i̇bn Arabi yine Fususul Hikem'de sayfa 211'de diyor ki misal bu inanca dayanarak diyor ki ta Diyor ki <gülüyor> ولما علمت السحره ديور لما كان فرعون في منصب التحكم صاح... صاحب الوقت وانه الخليفه بالسيف اذ في العرف النامسي لذلك قال أن ربكم الناعي وان كان الكل ارباب بنسبه ما فانا ربكم العلي فراون فيراون حقه يتكلم ابن عربي diyor ki فصوص الحكمه diyor ki فرعون Diyor ki ben sizin Rabbinizin en büyüğü en, en büyüğü olanıdır. En büyüğü, büyüğü olanı, olanıyım dedi diyor. Çünkü Firavun ben sizin de Rabbinizim dedi. Rabbukum l-A'la sizin en büyük Rabbinizim dedi Firavun. i̇bn Arabi diyor ki Ve in kânel kullu erbâben binisbetim ma, fe ene Rabbukum ala Şimdi Firavun'un haklı çıkarıyor diyor ki Herkes Rabb olmasına rağmen diyor, bunun üzerine Firavun dedi ki, ben sizin en büyük Rabbinizim. Çünkü her şey Rabb. Bundan dolayı Firavun dedi, ben sizin en büyük, en büyük Rabbinizim dedi, diyor. <gülüyor> Mimma ataytın. وَلَمَّ عَلِيمَةِ السِّحَارَةِ fi ف۪ي مَقَال۪ي لَمْ Bundan dolayı, sihirbazlar nasıl, onun doğru olduğunu bildi. Firavun, ben sizin Rabbinizim dedi ya, bundan dolayı, o sihirbazlar, Firavun'un doğru olduğunu bildiler. Doğru söylediğini bildiler. Lemünkiri bunun üzerinde ona inkar etmediler, ona karşı çıkmadılar. Bela Karrola bilesin onu kabul ettiler ve dediler ki: Inna taqdi hadi al hayat, inna dedi, faqdi ma dediler, dediler ki, istediğini yap bu dünya nasıl olsa geçicidir e, dediler. Yani inkar etmediler, istediğini yap bize bu dünya geçici geçicidir e, dediler. Bundan dolayı baktığınız zaman misal Yine aynı şekilde İbn Arabi Musa aleyhisselam hakkında konuşuyor. Diyor ki: "Kâne fir'aunu a'lema billahi min Musa." Firavun diyor, Allah'ı Musa'dan daha fazla iyi biliyordu diyor. Çünkü Musa, Firavun ben Allah'ım diyor. O İbn Arabi'ye göre de her şey Allah. Allah'ın Firavun Musa'dan daha iyi biliyordu diyor lأنو عرف حقيقتها çünkü Allah'ın hakikatını bildi diyor Firavun ve Musa fe ma'ara illa vec'an Musa sadece Allah'ın bir tarafını bildi. Yani Musa Allah'ı bir bir olarak biliyor. Sadece bir tarafını bildi. Firavun ise hepsini bildi. Çünkü Allah'ı hep herkes Allah olarak biliyor. Dolayısıyla Firavun daha fazla bildi Bundan dolayı mesela İbn Arabi gibi vahdetu vücudcuların inancı Firavun tahir, mutahhar, temizlenmiş mümin olarak vefat etti diyorlar. Bu vahdetil vücut inancının en bariz örnekleri. Daha sonra kardeşler tarikatlar ortaya çıkmıştır. Tarikatlar. Şu anki bizim bildiğimiz tarikatlar ortaya çıkmıştır. Bu tarikatlar ortaya çıkmasının sebebi ise bazı şeyhler kendilerine tasavvufta, velilikte bazı makamlar verildiğini iddia ettiler. Kutup, gavuz, her şey yardımcı ol. Kutup, vetez, bedel, ebdel gibi kendilerine bunlardan olduğunu iddia ettiler. Ve keramet ve mukayşefe keşif sahibi olduğunu iddia ettiler. Ve kendilerinde bulunan bazı şeyler hiçbir kimse de bulunmadığını e, iddia ettiler. Dolayısıyla kendi tarikatlarını, kendi mezheplerini, kendi yollarını, kendi menheçlerini kurdular. Kendi menheç, kendi metodunu yani. Böyle tarikatlar böyle ortaya çıktı. Ve bunlar bu tarikatı tarikat ilmini, tarikatı Allahu Teala'dan bazen Allahu Teala'dan direkt aldığını iddia ederler. Mesela bu tarikatları kurum. İşte Şazeli'ye, Nakşibendi'ye, bütün bu tarikatların sahiplerine bak. Bu tarikatları ben, bazıları der ki ben direkt allahu Teala'dan bu emri aldım. Bu tarikatı kurmak için. Bazıları da der ki bu tarikatı kurmak için semadan bana yazılı bir mektup geldi. Ona göre ben kurdum der. Ee, bazıları da der ki peygamberi rüyamda gördüm. Hatta bazıları peygamberi rüyada değil, hakikaten gördüm. yakaza ee, uyku olmadığı halde yani uyanık halde gördüm e, derler Bazılar da der ki e, ben bunu Hıdır Aleyhisselam'dan Hıdır'dan aldım ondan öğrendim onun, onun için kurdum derler <gülüyor> ve tabii ki bu tarikatların kendilerine has özel zikirleri vardır özel her tarikatın kendisine has özel zikirleri vardır bu zikirleri e, yapma mecburiyetindedirler. Ve bu zikirleri e, bazen Kur'an ve Sünnet'ten daha esnaldır derler. Şaz Şazeliye tarikatı Salatü'l-Fatih denilen e, zikri Kur'an ve Sünnet'ten daha üstün tutarlar. Bu virgileri. ilk tarikat kardeşler kaderi Kadiri Tarikatı ortaya çıkmıştır ilk olarak diyebiliriz. kime nispet ediliyor Kadiri Tarikatı? Abdülkadir Ceylaniye. Kendisi Hicri 561'de vefat etmiş. Abdülkadir eee Ceylani. Abdülkadir Ceylani kendisi 49 tane çocuğu vardı. Abdülkadir Ceylani'nin kendisi 49 tane çocuğu vardır. Abdülkadir Ceylani'ye nisbet edilen tabileri, buna tabi olanlar, e, Abdülkadir Ceylani'nin e, tasavvuf ilmini, tarikat ilmini Hasan-ül Basri'den aldığını iddia ederler. hasan basri Basri'de Hasan-ül Basri ise Hasan ibn Ali ibn Ebi Talib'den aldığını iddia ederler. Hazreti, Hazreti yani önce Hasan-ül Basri'den alıyor, o da Ali radıyallahu teala'nın çocuğu Hasan, o da Ali ibni Ebi Talip'ten aldığını iddia eder. Halbuki Hasan el-Basri ne Ali ibni Talip'i ne de onun çocuklarını hiçbir zaman görmüş değildir. Ama aldı diyorlar Neslullah'ın Afiyet Vesselam'ı. Aynı şekilde Abdülkadir Ceylani'nin tabi olanlar, Abdülkadir Ceylani'nin çokça şey nispet ederler. Baktığınız zaman, misal Abdülkadir Ceylani'nin gaybi bildiğini, ölüleri dirilttiğini, bütün bu dünyada tasarruf sahibi olduğunu iddia ederler Abdülkadir Ceylani. Ve kendisine hak zikirlerin, virgilerin olduğunu iddia ederler. Şöyle şey nispet edilir, bu çok meşhur Abdülkadir Ceylaniye'ye nisbet edilen şey Güyü Abdülkadir, tabi bunlar hepsi yalan. Abdülkadir Ceylaniye biz husnizan ediyoruz. Ala kulli hal demiş ki, kademi hadihi ala rakabeti kulli veliyillah benim bu ayağım bütün Allah'ın velilerin e, ensesi üzerindedir. Bu ayağım ne kadar Allah'ın veli varsa onun onların ensesi üstünde de demiş ve yine Kadir kadirilerin kitaplarına baktığınız zaman yine tasavvufçuların kitaplarından Abdülkadir Ceylan'ın şöyle bir şey zikrediyor. diyor ki men istega men fi kurbetin keşfet an kim bir sıkıntıda olduğu zaman beni çağırırsa onun sıkıntısını gideriz gideririm ve men nadani fi şiddetin ferce et bu kim bir şiddetli zamanda beni nida ederse beni çağırırsa onun şiddetini gideririm. Ve men tevessele bi fîhâcesin qadaytulev. Kim benimle tevessül ederse onun e, ihtiyacını gideririm. Diyor Ceylani. Nam. <gülüyor> Daha sonra kardeşler Hicri da Rufai tarikatı ortaya çıkmıştır. Bu Ebu'l-Abbas ee, Ahmet İbni Hüseyin Rufa'iyye nisbet edilen bir tarikattır. Kendisi Hicri 540'da vefat etmiştir. Bu tarikata Batayhiye de deniliyor. Zira Şeyhülislam İbn-i Teymiye Teala, bu Rufa'ilerle çok uğraşmıştır. Onlarla münakaşa etmiştir. Hatta kitaplarında mevcut diyor. Böyle tartıştım şöyle. Tartışmalarından çünkü bu Rufa'iler bu Dikkat edin, bu ne neyle meşhur biliyor musunuz? Şişmiş var ya, şiş bilmem, e, e, yangının üzerinde yürümek, körün üzerinde yürümek, şiş batırmak, bütün bu sapıklıklar rufayilerden geliyor. Bunlar, Şeyh İbn-i zamanında zamanda da vardı, bunlara bapa-i de deniliyor. İbn-i Teymiye ederken, tabi Kur'an ve sünnetle geliyor, o da cevap veremeyince bağırıyor İbn-i bizim şöyle kerametimiz var istersek e, ateşe gireriz sen bunu yapabilir. İbn-i Teymiye bunun üzerine diyor ki tamam diyor kendimizi suyla yıkadığımız zaman ateşe gireceğiz. Kim yanarsa ikimiz de gireceğiz. Kim yalan, yanarsa o yalancı olduğu belli olacak diyor. Sonra İbn-i Teymiye anlatıyor onlar kendilerini e, belirli bir maddeyle üstü, üstüne sürüyorlar. Belirli bir madde kurbağadan yapılmış belirli bir maddeyle üstüne sürüyorlar. Belirli bir müddet o madde yandırmıyor. Bunun üzerine İbn-i diyor, tamam diyor, e, İkimiz de banyo yapacağız. Banyodan sonra ateşe gireceğiz. Kim yanarsa o yalancıdır diye. Dediğinde adam e, vazgeçiyor. Ve onun yalanı e, orada ortaya çıkıyor. Alakul <gülüyor> hal Rufayiler bu Rufayiler bu Ahmed bin Hussein Rufayi bu Rufayi Tarikatın Kur'an Kur'an Kur Şah hakkında diyorlar ki Rufayiler buna şöyle diyorlar diyorlar ki kâne bu bu sözü tabaka Şarhani'nin tabakat evliya isimli kitabında bulabilirsiniz sayfa 141 Şarani'nin tabakat evliya bu Şarani'nin bu kitabı tasavvufçuların en e, kerametlerini anlatan en güzel kitaplarından bir tanesi. Yani onlara göre tabii ki. En kaynak kitaplarından bir tanesi. Bir bu, bir de e, Yusuf'un Nebehani'nin Cami-i e, Keramet-ül Evliya isimli kitabı. Şerani Tabakatil isimli kitabında diyor ki, bu Rusayi hakkında diyor ki, Kâne kutubel akbabi fil ard Kutupların kutubu idi dünyada. Tabii bu kutuplar onlar sufilerin bir istilahı dünya bu kutuplarla ayakta duruyor. Bunlar olmasa dünya ayakta duramaz. Diyor ki kana kutbel aqtabi fil ard. Dünyada kutupların kutbu idi diyor. Sunne intakala ila kutbiss semavat. Sem sem sem sem Daha sonra semanın kutupları oldu. Yedi kat semanın kutbu oldu. Sunne saratis semawatus seb'u fi riclekal khalhal kal Daha sonra 7 kat sema Rufai'nin ayağındaki halhal gibi oldu diyor. Halhal kadınların gidi, gidi süs olarak gidi o, bilezik ayağından. Bir yedi kat sema daha sonra Rufai'nin ayağındaki bir halhal gibi oldu diyor. Ana kulli <gülüyor> hal, Rufai'i birçok kadınla evlendi. Fakat hiçbir çocuğu olmadı adamın. Fakat ondan sonra kendisine tabi e, tabi kendisine şeyhlik mertebesini ondan sonra Ali İbni Osman aldı. Ondan sonra da Abdurrahim İbni Osman aldı. <gülüyor> bu rufailer hakkında ümmetin, bu ümmetin başına gelmiş en rezil fırka, taifa bu rufailerdir. Nerede rezillik, nerede şiş, nerede pislik, nerede yılan yeme, nerede affedersiniz pislikte yaşayan böcekleri yeme falan görürseniz bu rıfayelerden çıkmış. Bundan dolayı <gülüyor> Abul, e, Mahmud Şukri Alusi Rahimullahu Teala Gayetül Emanî Fırradı Aleyn Nebhanî isimli kitabında diyor ki bu Mahmud Şukri Alusi e, Iraklı, kendisi daha önce Sofi iken Selefi oluyor ve Selefi inancını müdafaa ediyor. Alusi ailesinden babası, dedesi meşhur Âlusî, ruh ruhul mani isimli tefsirinin sahibi. A'la kulle kendisinin Yusuf'un Nebhâni'ye reddiyeti var. Bu, izbu Tahrir'in dedesine reddiyeti var. İzbu tarihin kurucusunun dedesi. Yusuf'un Nebhâni'ye reddiyeti var. İsmi İsmi gayet Emanî fîr-reddî alîn isimli kitabında diyor ki, Alusi. وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة الرفاعية. diyor ki bu zamanda dine ve devlete en büyük bela refaî bidatçılarıdır diyor fe la tecidu illa nerede bidat görürsen diyor bu bu bidatın mazdarı kaynağı ve alınmış olan yeri rüfaîlerdir diyor. فَذِكْرُهُمْ Diyor ki, bunların zikri, bunların zikri etmek, oynamaktan, şarkı söylemek, Allah'tan başkasına iltica etmek ve şeyhlerine ibadet etmekten başka bir zikirleri yoktur Diyor. وَعَمَالُهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ مَسْكِ الْحَيَّةِ Ve amelleri de yılan almaktan başka bir şey yapmazlar diyor. Yılan tutmak. Keramet olarak yılan tutuyorlardı falan. Alakil bunu Gayet-ül <gülüyor> Emani cilt 1 sayfa 340, 370'te bulabilirsiniz. <gülüyor> Daha sonra kardeşler Şazeli tarikatı ortaya çıkıyor. Bunun kurucusu da e, Ebu'l-Hasen Es-Şazeli Hicri 600- 56'da e, vefat eden Ebu'l-Hasan eş-Şazeli kendisi İbn Arabi'nin akranından arkadaşlarından e, fakat daha sonra İbn Arabi ile ayrılıyorlar. E, zira Şazeli e, Gazali medresesini benimsiyor. Çünkü Gazali keşif medresesini benimsiyor. İbn Arabi de Vahdetil vücud medresesini yani Zunun El Mısır'ının medresesini e, benimsiyor. <gülüyor> Bu şadeliğinin birçok talebesi var. Bunlardan İbrahim Detsuki, Ahmed El Bedewi. En bariz talebesi Ahmed El Bedewi. Bu e, Ahmed El Bedewi kendisi Fas, e, Mısır'ın Fas kentinde e, doğuyor. Sonra Mısır'daki Tamta kentinde. Ee, vefat ediyor ve kabri de orada Tanta'da ve Mısır'da maalesef senede 4-5 milyon kişi bunun kabrinin ziyarete gidiyorlar hmm. ve Ahmed el Bedevi'nin ee, doğumunu kutluyorlar orada kadın erkek ee, karışık Ahmed el Bedevi ilim ehli diyor ki bu adam hiçbir zaman camiye gitmiyormuş bir gün gitmiş, o da camiye gittiğinde bevledip geri dönmüş. Yani küçük tuvaletini yapıp geri dönmüş. Alakul ar, tasavvufçular bunu ki, anlatırken kerametlerinden, diyorlar ki Ahmed el-Bedevi, bunu e, Yusuf'un Nebehani'nin Cami-i keramet -i isimli kitabında da bulursunuz, Şarani'nin Tabakat-i Evliya isimli kitabında da bulursunuz. Ahmed el-Bedevi her zaman yüzü Kapalı olarak gezermiş. Bilmiyorum galiba Türkler onun filmini yapmıştı. Yani. TGRT galiba. Yani. Her zaman yüzü kapalı. Yani sarılmış halde geziyor. Bir gün müridinin bir tanesi merak ediyor. Niye? Yüzün sarılı. E, görmek istiyorum yüzünü. diyor. Göremezsin, göremezsin, görmek istiyorum, göremezsin, görmek istiyorum. Sonunda açıyor. Mürid yüzüne baktığında yüzünün nurundan dolayı müridi helak oluyor. Yani Allahu Teala gibi kendisini onu Allah onu Allahu Teala'ya mertebesine çıkarıyor. kullar kardeşler. Hicri 700. yıl yıllarda Mevlevi tarikatı ortaya çıkıyor. Mevlevi tarikatı biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz celal Din hmm. er Rumi. Kendisi Fars asırlı. Sarihti. İran'ın Belk kentinden gelmiş. Konya'ya e, yerleşmiş. Kendisi Hicri 672'de vefat eden e, bir kişi. <gülüyor> Ve en, en e, bunun bir kitabı var. Hepiniz biliyorsunuz. Mesnevi. Hmm. Kitabının başında diyor ki bu kitap dinin aslanın aslanın aslıdır. Ne başında ne de sonunda hiçbir batın e, yoktur diyor. Bu kitap kendi kitabı hakkında. <gülüyor> Bunların en bariz ibadetlerinden bir tanesi temah mı Ne diyorlar ona? <gülüyor> <gülüyor> Sema gösterisi. Dönüyorlar deli gibi. Dönmeden önce de şeyhlerine bir huku yapıyorlar. Ondan sonra tabi Annesi Allah'ın afiyetü selama dalalet ve sapıklıklarını yapıyorlar. Daha sonra Hicri 791'de vefat eden Baha'ud-Din'in Nakşibendi ortaya çıkıyor. Nakşibendi tarikatının kurucusu Baha'ud-Din'in Nakşibendi kendisi Hicri 791'de vefat eden ve Nakşibendi tarikatını e, kuruyor. Nakşibendi tarakatını e, kuruyor. Sonra Nakşibendi'den sonra Hicri 1150'de ortaya çıkan vefat eden Ahmet bin Muhammed ibn Muhtar Ticani e, denilen şahıs ortaya çıkıyor. Kendisi pardon kendisi, vefat eden dedim kendisi 1150'de doğuyor. 1150'de doğuyor. Ticani Tarikatı. Ticani Tarikat daha fazla Afrika'da meşhur. Afrikadaki tasavvucuların çoğu Ticanidir. Ticani Tarikat ortaya. Tab 1150'de adam doğuyor. Yani bundan 300 sene önce falan ortaya çıkıyor. Tarikat biliyorsunuz. Tarikatlar Ticani Tarikatı ortaya çıkıyor. Ve bu Ticanilerin bir e, zikri var. Bu zikrin ismi Salatul Fatih diyorlar. Ve bu zikiri Kur'an'dan 60 bin defa daha eftaldır diyorlar bu zikir hakkında. Yani bu zikiri bir defa oku, Kur'an 60 bin defa oku aynıdır diyorlar. Hatta daha eftaldır diyorlar. Bu zikirde salat-ı sadih dediklerim Allahümme salli ala zeyne Muhammedin fatih lima aghlak vel khâsemi lima sebeq nâsir el-hakki bil-hak el-hâdi ilâ sırâtıkel mustaqim diye devam eden bir e, zikir. Nam. Ana kullar Bu bilindikten sonra kardeşler <gülüyor> e, tasavvufçuların bazı medreselerinden bahsetmek istiyorum size. E, üç tane tasavvufçulara baktığınız zaman üç tane medrese ortaya çıkmış. Yol nasıl ki Hanefi mezhebi var, Şafii mezhebi var, Maliki mezhebi Bunlarda da tasavvufta bazı medreseler var. Kendilerini e, bir, ayrı bir ekol olarak kabul edilen bazı medreseler var. Bu medreselerinden bir tanesi <gülüyor> Medresetül Keşfi Vel Marife denilen Keşif ve Marifet Medresesi. Keşif. Yani bir şeyi keşfetmek. Marifet bir şey bilmek. Bunlar da diyorlar ki, bu medresenin özelliği. Bunlar diyor ki akıl marifeti ve hakikati bulmak da yet, e, kafi değildir. Akılla bilinmez. Marifet ve hakikati bilin, bilmek akılla bilinmez diyorlar. Bilakis kişi kendisini alıştırıp, kendisini bazı e, şeylerde alıştırıp misal çok az uyumak çok az yemek kendisine alıştırdıktan sonra gözünün önündeki perde kalkıp cehalet ortaya gider ve hakikat kendisine zuhur zahir olur ee, diyorlar <gülüyor> yani diyorlar ki kısacası akılla ilimle falan bunlar bilinmez hakikat gizli ilim bunlar kendini alıştırmakla bilinir. Nasıl alıştıracaksın? Az yiyeceksin, az uyuyacaksın. Bazı tabi bunların metotları var. O yaptığın zaman gözünün önündeki, kalbindeki perde kalkar ve hakikati görmüş olursun. Ledunni ilmi almış olursun. Gizli ilmleri almış olursun. Bunlar, bu medresenin en büyük imamı, en bariz imamı kimdir? Ebu Hamid Gazali. İmam Gazali dedikleri keşif medresesi. Gazali bu medreseyi ee, ortaya çık, çıkarmıştır. <gülüyor> Gazali <gülüyor> İhya Ulumuddin isimli kitabında der ki, hakikate ulaşmak yolu asıldır der. Hakikate ulaşmanın yolunu şöyle açıklar. Evvelen bin kita'i ala ikid, ala ikid dunya bil kulli. diyor ki önce bütün dünyayla alakanı keseceksin diyor. Hakikate ulaşmak istiyorsan. Ve tefriği'l kalbi Kalbini dünyadan arındıracaksın. Ve biqat'il himmeti anil ehli vel mâli vatan. Vatandan, çocuktan, maldan, ehlinden himmetini, kalbini keseceksin. Bütün bunlardan kalbini boş, boşaltacaksın. Ve anil âlemi vel vilâyeti vel ceh. Ve ve ve aynı şekilde ilimden velayetten ve cahdan mertebeden bütün kalbini soyunduracaksın. Bel yasiru kalbu ila haletin yestevvzihiha vücudu şeyu adamu. Bilakis kalbin bunu yaptığın zaman kalbin öyle bir hale gelecek ki yok olmasıyla var olması aynı olacak. Tabii bütün bunlar felsefi şeyler. Kalbi yok olmasıyla var olması aynı bir dereceye gelecek. Sıma yolu binetsiyi fi zaviyet mal iktisarı al faray durar. Sonra kendisini bir zaviyeye kapatacak. Bir zaviyeye, bir mağara, mağara veya eve kapatacak ve burada da sadece farzları ve rahip sünnetleri kılacak. Başka sünnet kılmayacak. Vuye cilti farklı kalbi. Kalbi boş olarak oturacak. Ve la yufarquf kıhu bir Kraatıl kur'an kalbini kur'anla iştigal etmeyecek kur'an okumayacak yani va bitti mufi tefsir tefsire de bakmayacak kalbi yani tefsire kur'an'ı düşünmekle de falan uğraşmayacak vaye ki bu hadiin o ne hadis yazacak yazacak ne de başka şeyi yazacak başka ilimlerle uğraşacak hakikat ancak böyle e, ulaşılır diyor e, Gazali <gülüyor> Sonra diyor ki felâ yezâl-ı ba'de cülûs-i Halvet'te kalacak ve Allah Allah, diliyle Allah Allah e, diyecek diye bazı e, şeyler zikrediyor. Sonra diyor ki kendisini az sonra göreceğiz yine. Diyor ki gazali el halvetu la tekun illa fi beytin muzlim diyor ki halvet yani tek kalma karanlık bir odada olacak. Mecbur karanlık olması lazım. Seylem yekun lehu makanun muzdif falyulqi ra'sahu bijaybihi diyor ki, eğer karanlık bir oda bulmazsa diyor elbisesinin üzerine örtsün aw yatadas yatedasser <gülüyor> bir bikisa'in aw ibrazin fefi misli hadhihi alhali yesma'u nidal haqqi wa yashahidu jalal alhadra diyor ki eğer karanlıkta ise elbisesinin üstüne atacak başka örtüler artık atacak diyor. Bu durumda diyor eğer böyle olursa, alivette kalırsa hakikati keşfedecek ve Rabbin sesini duyacak gibi bazı sapıklıklar <gülüyor> diyor, zikrediyor. Diyor ki tabi bütün bunlar hakikatin sesini demiyor. Melekler vahiy indiriyor falan. Bunu demiyor. Fakat diyor ki kalplerine özel ilimler geliyor. Diyor ee, allah Teala'dan kalplerine özel ilimler geliyor diyor. Gazali. Tabi bu demek ki keşif ve marife medresesi. Keşifin yolunu takip edenler. Bunun en bariz şahsi kimdir? Gazali. Gazali'dir. Tabi ikinci medrese kardeşler bu da Vahdetil Vücut Medre Medresesi. Vahdetil e, Vücut e, Medresesi. Bunun en bariz örneği kimdir? İbn-i Arabi'dir. Vahidetul Vücud'un kurucusu, müdafacısı, ortaya çıkaranı, tabi daha Zinnun el Mısri'ye ortaya ilk bu şeyle gelmişti. Fakat Bu ortaya çıkarıyor, yazıyor, kitapları yazıyor. i̇bn Arabi'dir. İbn-i Arabi diyor ki "Vakat عَنْدَ الْمُحَقِّقِينَ اَنَّهُ مَا فِي الْوُجُودِ اِلَّا illallah. اللّٰهِ Muhakkikler, ilim ehli, hakikati bilenleri şöyle biliyor. Hakikati bilen alimler diyor. Şunu biliyor ki vücutta alemde ancak bir hakikat vardır o da Allah'tır. Ve nahnu in kunna mawjudin, mevcutiyen فإنما كان وجودنا bih. Biz olsak, mevcut olsak dahi biz Allah'la birlikte mevcuduz. Femadara minel vücud bil vücud illa'l hak. Bizim mevcut olmamızla ancak Allah hak mevcuttur. Fel vücudul hakku ve huve vahid hakikat ancak bir tanedir feleytesemme şeyun huwa lahu onun gibi hiçbir şey yoktur lianne la yesun yekun ala felsefi şeyler diyor yani İbn Arabi. Üçüncü medrese kardeşler medresetul istihad vel hulul hulul medresesi bunun en bariz şahsiyeti kimdir hulul Hallac Hallac'tır. Vahdetü'l vücud la hulun arasındaki fark nedir? Kendine Kulun Allah bir şeye girdi diyorlar. Vahdetin vücud ise Allah o şeyin ta kendisidir diyorlar. Anlayabildim mi? Bir damla su suya karıştığı zaman ne olur? Yok olur. Ha, vahdetin vücud bu. Bir damla yağ suya karıştığı zaman ne olur? Yok olmaz ama içine girer. Hulul budur. Diğeri ise vahdetin vücuttur. Bunun en bariz örneği ise bu medresenin hululcuların en barış şahsiyeti ise Ebu Mansur-ül Hallac'dır. E, kendisi Hint ve e, Yunan felsefesinden etkilenmiş. Ben hakkım, cübbemin içinde, içinde ancak Allah var gibi sözleri olan şahıttır. Kendisi zamanın alimlerin ittifakıyla e, idam edilmiş bir kişidir. Dolayısıyla tasavvufun tasav, üç tane barış ...önemli medresesi vardır kardeşler. Kim sayacak? Say, bakmadan. Keşifte mu hareket medresesi? Bir. Vakti ve evet. vücud ve evet. hulul. Ve hulul. Hulul medresesi. Nam. Tamam. Ala kulli hal. <gül> Tasavuzcuların en bariz... ...itikaplarını... ...biraz zikredelim kardeşler. <gül> Tasavvucular bu ilimlerini, bu inançlarını nereden alırlar? İnançlarını nasıl alıyorlar? Bu ilmin nasıl, nereden aldığını iddia ediyorlar? Birincisi iddia ettikleri şey keşiften. Bazı şey, keşif demek yani bazı şeyler bize zuhur buluyor. Bazı şeyler gözümüzün önüne görünüyor. Kalbimizde açılıyor bazı şeylere. İlim talep etmeden. Bu keşiftir. Duruyorsun bir şey görüyorsun. Kalbine bir şey Bu bu keşiftir. Bu da çeşitli şeylerden olur. Çeşitli e, şeyleri vardır bunun. Mertebeler. Birincisi derler ki peygamberden aldık. Ya hakikaten rüyada peygamberi gördük ondan aldık veyahut da rüya değil de hakikaten peygamberi gördük derler. İkincisi Hızır'dan aldık derler ilmimizi. Hızır yanı Hıdır Aleyhisselam'dan aldık derler. Üçüncüsü, ilham geldi derler. Allah tarafından ilham geldi, yazdı. Saydın Nursi'nin dediği gibi. Üçüncü, dördüncüsü, Ferhatet. Ferhatet, bakır, insana hemen... E, der. Beşincisi, Hatif, Hevatif. Yani derler, ilmimizi bazı seslerden aldık. Allah bize seslendi. Melek bize seslendi. Havatif dedikleri. Bunlardan anlık derler. Altıncısı İsra'l-Miyaraç. Biz yukarıya çıktık. Arşın üstüne çıktık. Levh-i Mahfuz'u gördük. İmam Rabbani hakkında dedikleri gibi. Başka bir çeşidiyse rüyalar ve menamet. Rüyalarda gördük derler. Bu keşif bunlardan ibarettir. Gizli ilimlerini böyle şeylerden alırlar. Tabii kendileri iddia ediyor. İkincisi kardeşler zevk dedikleri ilimlerini aldıkları zevk meselesi. Zevk yani tatma. Yani ki ben bu ibadeti yaptım, tecrübeyle bu ibadette bir lezzet hissediyorum. Dolayısıyla bu ibadeti yapacağım. Lezzetine göre, kalbinin lezzetine göre zevk dedikleri kendi zevk yani misafir dönüyor diyor ki ben bu dönmede bir zevk alıyorum. Şiş batırıyor ben bunda zevk. Alıyorum. Dolayısıyla bu meşrudur, iyidir bir Zevkle tecrübeyle e, iddia ediyorlar. 5.'si başka bir e, ilim ilimlerini aldıkları şey kardeşler vacit. Vacit dedikleri e, Türkçe'de dediğin gibi cezbet yani. Yani kişi kendisinden geçmez. Kendisine geçtiği zaman kendi bir haller olup kendisine bazı ilimler, nurlar gelmesi, fuyu etmesi. E, bütün bunlar da e, iddia ettikleri şey. Allah-u Mansur'un diğer bir ismi de büyük, en büyük cezbeli diye geçiyor. Olabilir. Peki tasavvukcuların bazı inançlarını alalım kardeş. allah Teala Seolah hakkında inançlarım insanı. allah Teala'nın hakkında inançları şudur. Bazılar der ki allah Teala her şeye girmiştir der. Bazılar der ki Allah her şeye girmiştir. Bazılar der ki her şey Allah-u Teala'dır. Zira inançları şöyle. Sufinin in ilk bir hedefi vardır. O da peygamber mertebesine çıkmak. Sonra daha yukarıya çıkıp e, uluhiyet ve rububiyet mertebesine çıkmak. Yani Allah'tan yok olmak. Allah'ta yok olur. Zira dediğim gibi. Seyr-ü süluk dedikleri mürid daima yukarıya çıkar, daima yukarıya çıkar. En sonunda Allah'a ulaştığı zaman Allah'ta yok olur ve her şey Allah olarak görür. Senafilillah. Senafillah. Fena fillah. Eee inançları takriben Allahu Teala hakkında e, budur. <Sessizlik> hatta <gülüyor> misal Ebu, Ebu Mansur el Hallac şiirinde der ki Allahu Teala hakkında der ki şiirinde Mezicet ruhuk fi ruh fi ruhi kem temzucu hamra fi Allah hakkında diyor ki <seni> ruhun benim ruhumla birleşti diyor nasıl ki bir içki soğuk tatlı bir suyla birleştiğinde birleşme olduğu gibi içkinin soğuk ve tatlı suyla birleşme olduğu gibi benim ruhum da senin ruhunla birleşti. فَإِذَا مَتْسَكَ شَيْءٌ مَتْسَن۪ي فَإِذَا اَنْتَ ana fi كُلِّ حَالٍ Sana bir şey dokunduğu zaman bana dokunur. فَإِذَا اَنْتَ ana Sen, ben, benim, her halükarda sen, her halükarda sen, bensin. Sen benim diyor. Her halükarda sen. Benim diyor Ebu Mansur el-Hallaci. Tabi tasavvıççıların hepsi Ebu Mansur el-Hallaci överler. Methe derler. Zamanındaki tasavvıççıları. Misal Muhammed İbni Hatif tasavvıçılardan bu zamanda. Hüseyin İbni Mansur Alim Rabbanidir, Alim Rabbani. Âlim Rabbani Aynı şekilde Ebu Hamid İl-Gazali İbn Arabi Abdül Gani Neblusi gibi bütün tasavvıçılar bunu bunu <gülüyor> e e överler. Hatta Abdülbaki Surur, bu zamanki tasavvuculardan, Abdülbaki Surur isimli şahıs bir kitap yazıyor. Kitabın ismi El Hallaç, Şehid-ül Tasavvuf-ül Tasavvuf İslam'ın şehididir. İsimli kitabı yazıyor. Tabi yani Hallaç gibi birçok tasavvucular var Hallaç inancında. Fakat onlar Hallaç öldürüldü. Niye? İtikadını ortaya çıkardı. Diğerleri de aynı inançtaydı fakat onlar itikadını ortaya çıkarmadılar. Bundan dolayı hallaç gibi Hallac'ın arkadaş, arkadaşı olan Şibli diyor ki diyor ki Kunt ana vel Hüseyin ibni Mansur şey vahid ben ve Hüseyin ibni Mansur Hallac'ın ismi bir gibi birdik yani aynı inançtaydık. İlla ennehu azhara ve ketemdik. Fakat o izzar etti ben ise sakladım inancımı sakladım inancımı diyor <gülüyor> Şibli. Tabi Allah hakkında başka birinci inancı hulul Allah her şeye girer Mansur bu Mansur El Hallaç gibi Hüseyin ibn Mansur gibi İbn Arabi de der ki Allah her şeydir der. Allah e, her şeydir der. Misal İbn Arabi Musa Aleyhisselam hakkında ne diyor bakın Fususul Hekem isimli kitabı Sayfa 192'de diyor ki: Sakane Musa, âlime bil Emre min Harun. Musa Harundan daha iyi biliyordu. Musa had, o Yahudiler, o buzağıya taptıklarında Musa Harunu Allah'tan daha iyi biliyor. Niye? Liyannu âlime ma liyannu âlime ma abdedu ashabu al-ajli, l'ilmhi anna Allaha qada allâyi ubde illa iya. Zira diyor ki: Musa Aleyhisselam bildi musa aleyhisselam bildi o buzaya ibadet edenler ancak allah'a ibadet ediyorlardı çünkü allah ancak kendisine ibadet edilmeyi e, emretti onlar da zaten ancak allah'a ibadet yani buzaya her şey allah' ya buzağa allah de diyor musa onu bildi o yahudiler e, buzaya ibadet etti e, bir ibadet ettiğini bildi diyor Fekana Atabe Musa akahu Harun lima waqa al-amru fi inkarihi wa adam ittiba. Bundan dolayı Musa kardeşi Harun'a inkar etti. Kızdı ona. Ya sen niye bunu yani izin vermedin diye. Sen niye izin ver ibadet etsinler diye kızdı diyor. Fe inna al-arif men yara haqqi fi kulli şey' zira arif olan bir kişi hakkı her şeyde görendir. eee diyor. Bel yara <gülüyor> hu ayna kulli şey' bila her şeyin aynı kendisi Allah olarak görenler diyor. Aynı şekilde mesela i̇bn Arabi şiirinde diyor ki Fususül Fikem sayfa 94'te diyor ki وَاِنْ دَخَرُوا دَارَ الشِّقَاءِ فَاِنَّهُمْ عَلَى لَزَّةٍ ف۪يهَا نَعِيمٌ مُبَاينٌ نَعِيمٌ مُبَاينٌ Diyor ki onlar ateşe girdiği zaman cehenneme girdikleri zaman onlar çok yüksek bir mertebe olan lezzet içinde olacaklar. İnşallah. Naimu cen cen cen cinanul Cennetin güzellikleri ile cehennemin güzellikleri birdir diyor ve bainahuma inde tecelli fakat sadece görünüşte bir değiller fakat hakikaten birle birdir diyor yusamma adadan min udubeti Cehennem azab diye isimlendirilmesinin sebebi uzubet tatlılıktan geldiğinden dolayıdır diyor o da e, meyvanın üzerindeki e, kabuğu gibidir diyor. Yani meyvanın üzerindeki kabuk kötü görünür fakat içinde bir lezzet var. Aynı şekilde cehennemde kötü görünebilir fakat içinde bir lezzet vardır e, diyor. Bu Allah hakkında inançları böyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki inançları ne, ne, nasıl? Ee, bazıları kendilerini peygamberlerden üstün görmüşlerdir. Tasavvuşçular. Misal, <gülüyor> Ebu Yezid el-Bassami, Beyaz i el Bassami dedikler. Diyor ki, ''Hutma bahran ve kafe'l Bi bisahili'' Biz öyle bir denize daldık ki, peygamberler o denizin sahillerinde kaldılar. Yani kendilerin peygamberlerinin üstün tutuyorlar diyor. Aynı şekilde diyorlar ki misal İbn Arabi diyor ki makamun nubuwwet fi berzahin fawqa'r rasuli ve dunal veli. makamı diyor. Resulluk makamının biraz üstünde yani nebilik makamı. Resulluktan biraz üstün fakat velilikten biraz aşağıdır diyor. Yani velilik hepsinin üstünde hepsinin üstündedir diyor. Evet. Bazılar da peygamberde aşırılığa gidiyorlar. Misal diyorlar ki semavat ve yeryüzü ve arş kursi hepsi, bütün kainat sema, yeryüzü, arz kursi ve bütün mahlukat peygamberin nurundan yaratıldı. Ve her şey ilk ondan yaratıldı. İlk peygamberden ee, yaratıldı diyorlar. Ne? <gülüyor> Tabii, veliler hakkındaki inançları nedir Sufilerin? Tabi veliler hakkında birçok inançları var. Veliler de aşırıya gidiyorlar. Bazıları velileri peygamber... Dediğim gibi kendilerini peygamber üstün görüyorlar. Mesela velilerin e, <gülüyor> velilerin yağmuru yağdırdığına, haktaya şifa verdiğine, ölü dirilttiğine ve bütün alemi hırs ettiğine falan e, iman ediyorlar. Buna inanıyorlar velilerin. Velilerin böyle olduğunu. Bunu da kitaplarında e, görebilirsiniz. Peki cennet ve cehennem hakkında inançları nedir? Cenneti Fazla rağbet etmezler. Cehennemden de korkmazlar. Hani e, bir veli var. Veli dedikleri Türkiye'de ismi ne? Bir Eski. Bir eskiden bir... Ölmüş. ölmüş. Yunus Emre. Yunus Emre. Yunus Emre, Yunus Emre misal yani. diyor ki cennet dedikleri birkaç huriden ibaret diyor yani. Cennet nedir ki? Cenneti küçük görüyor. Evet. Bundan dolayı e, yani Osmanlı'nın Şeyh Müslâm bu Sûd Efendi, bunu tekkür ediyor. ''Ala bakıyorsun cenneti istemiyorlar, cehennemden de korkmuyorlar, sadece Allah için ibadet ediyoruz diyorlar. Bu ise, bu ise el i sünnet ve cemaatin inancına terstir. Zira allah Teala ne diyor? <gülüyor> Peygamberlerin halini zikrederken Allah diyor ki, ''Ve yed'ûnena râhaben ve râhaben ve kânû O peygamberler ki, bizden korkarak ve ümit ederek bize ibadet ediyorlar, ve bize ibadet ediyorlar ve bize haşa koşu ediyorlar. Yani benden cehennemden korkuyorlar, cenneti de ümit ediyorlar. Yine Allahu Teala müminleri vasf ederken diyor ki: "İnnel müminuna" diyor ki "Tetecafe cunub ayetin sonlarında diyor, tetecafe cunubuhum alel madaec. Dua ederler Rablerine korku Onlar ki Rablerini korkarak ve ümit ederek ibadet ediyorlar o müminler. Ve mimma razaknâhum yunfikûn. Bizim infak, verdiklerimizden de infak ediyorlar. Yine aynı şekilde Şehel Ben hadisinde baktığınız zaman Arabi'nin Bedevi bir tanesi peygambere diyor, geliyor diyor ki vallahi inni la uhsinu deydenek deydenatek ve lâ muad. Diyor ki ey Allah Resul ben senin ve Muad'ın ne dediğini tam olarak bilmiyorum diyor. Fakat şunu diyorum diyor, ey Allah'ım sen, cenneti senden isterim ve ateşten de sana sığınırım, cehennem ateşinden de sana sığınırım diyorum diyor. Bunun üzerine Allah Resulü de diyor ki, <gülüyor> biz de zaten onların etrafında konuşuyoruz diyor, onları istiyoruz diyor. Aynı şey kunut duasında ne diyor? <gülüyor> ne diyoruz? <gülüyor> biz senin azabından korkarız. Biz sen nardan bundan Allah Teala ne diyor? Fettakun nar allati yuquduha'n nasu Yakıtı taşlar ve insan insanlar olan ateşten korkun diyor. Bu sofiler ise ne diyor? Korkma. Biz ateşten korkmayız diyor. Ne can evet. Allah'a afiyete. Eee ve selama. Sağ şey, Yani şöyle bir biraz daha devam etsek mi yoksa duralım mı? Duralım inşallah. Şey, duralım o zaman. Artık, yani yarısı kaldı artık, onu da artık. artık Zira Musa Aleyhisselam ile Kıdır Aleyhisselam'ın arasında hukuk olan kıssayı, vakıayı delil olarak getirirler. Ne ya? İlmü'l-ledunni. <gülüyor> gizli ilim. Velilerde olan, fakat peygamberlerde ve diğer insanlarda olmayan gizli ilim o iddia ederler. Buna da ilmul leduni derler. Zira Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'da olmayan bir bir ilim vardı Hızır Aleyhisselam'da. Dolayısıyla bizde de öyle bir ilim var derler. Hatta bazıları aşırraya giderek, daha fazla aşırraya giderek derler ki nasıl ki Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın şeriatına uymadı, hakaza bizim de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına uymaya gerek yoktur derler. Bundan dolayı bazılarının alkol içtiğini, zina yaptığını, bunları görürsün ve bunları kendilerine helal kılarlar. Niye? Derler ki Hıdır nasıl ki Musa'nın şeriatına uymadı, çocuğu öldürdü, gemiyi batırdı, hakikaten biz de, de böyle yapabiliriz ve ibadet Rabb'e kadar yatiyak el yakin gelene kadar Rabbine ibadet et ayetinden kattı derler ki yani yakin yani biz belirli bir mertebeye ulaşır ulaşırsak yakin olan bir mertebeye ulaşırsak biz artık ibadet etmeye ihtiyacımız yoktur derler ve teklif bizden kalkmıştır derler. Nam Dolayısıyla Aleyhisselam'ın Aleyhisselam'ından da e, inanç, Hıdır Aleyhisselam hakkındaki inançları böyle. Ve derler ki Hıdır Aleyhisselam haydır, yaşıyor ve tarikat şeyhleri Hıdır Aleyhisselam'la buluşurlar, ondan ilim alırlar gibi e, inançları vardır. Zikirler hakkında inançları ise kardeşler, <gülüyor> e, zikirler hakkında inançları ise baktığınız zaman la ilahe illallah, la ilahe illallah zikrin avamın zikri derler. Allah Allah Allah diye zikretmek halasın zikri derler. Hu hu hu diye zikretmek ise halasıl havas. en özellerin özelinin zikridir derler. Hu yani o. O değil. Aynı şekilde baktığınız zaman deminki dediğim gibi Salatü'l-Fatih. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin'in Fati'h. Lime ahlak vel khati, lima lime sebegdi. Ticanilerin zikrinin Kur'an'dan 60 bin defa daha eftal olduğuna ee, inanırlar. <gülüyor> Nam. Başka bir inançları ise kardeşler Allah-u Teala'ya gina ile müzik aletleriyle veyahut da şimdiki dedi, neşit dedikleri ilahilerle falan deflerle, ilahilerle Allah'a ibadet etmeye çalışırlar. Hatta o ibadetlerinde buldukları kuşuyu namazda ve camide bulamazlar. Bundan dolayı hatta bunu kendiler de itiraf ederler. Şarani der ki bir tanesinin tercümesinde der ki "Vekane iza semi'a'l-Kur'an la taqtru lehu Kur'an dinlediği zaman göz akmıyordu. Ve iza semi'a'ş-şirh qamat Fakat şiir dinlediği zaman işte onların şiirleri var. Qamat kıyamatı kopardı. Yani ağlardı." eee diyor Şehriani. <gülüyor> Nam Tasavvucuların ölüler hakkındaki inancı ise kardeşler, ölülerin özellikle velilerin kınından çıkmış kılıç gibidir derler. Öldük, öldükleri zaman daha fazla tasarruf sahibi, dünyada daha fazla tasavvuf sahibidir derler. Sıkıntı olan kişinin sıkıntısını giderirler derler. Bundan dolayı baktığınız zaman onların türbelerine kabirlerine ziyade önem verirler. Türbelerin üzerine bina ederler, süslerler, kandiller asarlar. Halbuki baktığımız zaman sünnete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları nehyetmiştir ve demiştir ki لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى ve وَالْنَصَارَى Allah Yahudi ve Rıstiyanlara lanet etsin peygamberlerin kabirlerini tapına karnı getirdiler. Der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve der ki yine Buhari ve Müslim'de geçen hadiste Buhari ve Müslim'de geçen hadiste der ki İnsanların en şerlisi insanların en şerlisi onlardan bir tanesi salih bir kişi öldüğü zaman onların kabirlerine bina edenler insanlardır der. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir inançlar ise kardeşler kerametler hakkında inancı. tasavvucular kerametleri gaye ve hedef olarak görürler. Ve bir kişi de e keramet ve e, keramet bulunduğu zaman keşif bulunduğu zaman bu kişinin Allah dostu olduğuna inanırlar ve kitaplarda baktığı zaman kitaplar her zaman keramet üzerine bina edilmiş Fulan şey böyle yaptı, fulan şey kaçtı fulan şey e, şunu yaptı diye kerametler e, anlatırlar <gülüyor> örnek vereyim Sirac-ı <gülüyor> Tuzi Kitab-ül Luma Lisbat-ül Keramat isimli kitabında der ki Men zahde fi dünyا 40 40 yem caddık, min qalbi muklis fi zelk zahrd lou keramet. Kerametleri kesbetmek için der ki kim 40 gün dünyadan dünyaya zahit olursa muhlis olursa o kişiye kerametler zahir olur der. <gülüyor> Hatta bazıları tabi bu kerametlerin çoğunu e, bunların hepsini şeytanların ve cinlerin onun oyunlarıyla, oyunlarıyla yaparlar. Bundan dolayı Yuneydil Bağdadi hakkında diyorlar ki, kendiler de itiraf ediyor. Diyor ki: "Kânetu tunsu inel cinne ve fi ve cinleri vardı. Bu cinler hem yolculukta hem de yolculukta olmadığı halde Yuneydil Bağdadi'ninle birlikte olurlardı. Ve kendileri de bunu itiraf ettiklerini görürsün. <gülüyor> Aynı şekilde misal Şaravi'nin tabakat ile Evliye kitabında kerametleri anlatırken bir tanesinin tercih etsin ki bir kişi Evliyeullah'tan bir tanesine soru sorduğu zaman o evveli derdi ki beni biraz müddet ver bana ta ki Cibril'e sorana kadar ile e, sorana, sor, sorana kadar sonra ile sorardı ve derdik yap veya yapma diye fetva verirdi. Aynı şekilde Şarani kerametlerinden bir tanesi meczub olan yani deli olan bir kişiyi çocuklar arkasında koştuğunda güldüğünde onu deli olan bir kişi varmış yani veli olarak bunu anlatıyor. Çocuklar arkasında koşarmış, gülermiş onu. Bunun üzerine bu veli kızıyor ve diyor ki Ya Azrail ölüm meleğine hitaben diyor ki ey Azrail eğer sen ey Azrail diyor eğer sen bu bunların ruhlarını almazsan seni meleklerin mertebesinden azledeceğim seni meleklerin mertebesinden azledeceğim dediğinde bir bakıyor ki bütün çocuklar bütün çocuklar öldüğünü görüyor bunu da keramet olarak Anlatıyorlar. Hatta bazı kerametleri insanın aklı almayacak şekilde anlatıyorlar. Örnek vereyim. Şarani Tabakatel Evliya isimli kitabında yine kerametlerden bir tanesini anlatırken diyor ki Fulan kişi Kur'an'ı günde 365 bin defa hatmediyordu. Günde 365 bin defa. Bir günde 24 saat var. Bu da 1440 dakika eder. 1440 dakika eder. Bu 360 bin hat, hatimi 1440 dakikaya e, böldüğün zaman sonuç şu çıkıyor. O kişi dakikada yani bu veri dakikada 250 hatim indiriyordu. Dakikada 250 defa Kur'an okuyordu. Yani bunu da e, keramet olarak anlatıyorlar. <gülüyor> Aynı şekilde misal kerametlerinden bir tanesi, 40 gün ne yiyordu, ne ne yiyorlardı, ne içiyorlardı. 40 kişi 40 gün iç ölür. Keramet olarak anlatıyorlar. Ne yiyor, ne içiyor dedi. E, 17 gün Arkarkiye uymuyordu, atası vardı ve atasına diyordu ki kumlu insanın insan olduğu, ata insan oluyordu ve harcetini gidermek için o atasını gönderiyordu insan şekilde gibi güneşe dur dediği zaman güneş duruyordu gibi kerametler anlattıklarını e, görüyorsun. Birçok kerametleri var bunların fakat hepsini anlatmak mümkün değil. Fena hakkındaki inançları ise kardeşler derler ki fena tasavvufta bir mustalahtır bu terimdir. Fena üç kısmı ayrılır der. Bir tanesi avamın fenası, avamın yok olması. Yani kişi avam insan sadece Allah'a ibadet ederse muhabbetini sevgisini Sadece Allah'a yaparsa, ibadetini sadece Allah'a yaparsa, başka insanlarda yapmazsa, başka mahluka yapmazsa, Allah'ta fena olursa, yani ibadetini sadece Allah'a yaparsa, bu avamın fenasıdır derler. İkincisi, havasın fenası vardır derler. Buna da derler ki, fena eşşuhud, yani her şey Allah'tan başka bir şey görmez bunlar. Her zaman her baktığında Allah'a hatırlar, Allah'ın yaratıcı olduğunu yani rububiyeti katlederler. Bu da kavaptın fenasıdır derler. Üçüncüsü ise kavasıl kavaptın fenası. Bunlar da her gördüğünde bizatihi Allah'ı Allah'a görür. Yani vahdet el vücut, vahdet vücut inancını kabul ederler. Nam <gülüyor> şaphat <gülüyor> Tasavvufçuların şatahatlarından, sapıklıklarından ee, geçmeden önce tabi tasavvufçuların hepsinde istisnasız Allah'tan başkasından ancak Allah'ın gücü yet, yettiği şeylerden Allah'tan başkasından yardım dilemek vardır. Bundan dolayı şeylerin hepsi birçoğuna gavs derler. Duymuşsunuz gavs veya Riyaz gavs Abdülkadir Ceylani, menzildeki gavs değil. Gavs'is hakkında ise Şehristanibni Taimiyedir ki Gavs lafzına "Femal'al Abdül Gavtül Gıyas Gavs ve Gıyas lafzı ancak Allahu Teala'nın hakkıdır. Zira her şeyden kurtaracak ancak Allahu Teala'dır." der. Zira yardım dileyenlerin kurtarıcısı ancak Allahu Teala'dır. Fele yecuz bi bi Bundan dolayı Allah'tan başkasının medet ummak kesinlikle Cayid değildir. İster bu melek mukarrab bir melek olsun, isterse gönderilen bir peygamber olsun, hiçbir kimseye gaf denilmez. Zira bu ancak allahu Teala'nın hakkıdır. Nam. <gülüyor> Şapahatlardan tasavculların şapahati denildiği zaman yani böyle apuk sapuk şeyleri, sapıklıkları baktığımız zaman bazılar ruh çağırırlar yani cinlerle çalıştığından dolayı bazıları tekalif ibadetlerin kendilerinden kalktığını iddia ederler bazıları ibadet etmezler zira derler ki kalbim temiz Allah'ı seviyorum bu da tasavvufların inançlarından bir tanesidir bazıları zikirde mesela makşibendiler zikirde Allah Allah diye zikreder şazelilerin bazıları la ilahe illallah diye zikreder e, havasıl havas daha önemlileri ise hu hu di hu hu zikrettiklerini e, görürsünüz aynı şekilde kardeşler tasavvufcular şer'i olan yoldan ziyade sakındırırlar şer'i şer olan yoldan <gülüyor> ziyade sakındırırlar yani ilimden sakındırırlar ilim ehlini hor görürler küçük görürler alimleri küçük görürler İlim okumaktan insanları alıkoymak için onları küçük görürler ve derler ki şeytanda da ilim vardı derler. Şeytanda da ilim vardı. İlimle her şey ulaşılmıyor. İlimle uğraşılmaz. Tasavvufla ulaşılır di. İnsanları ilimden soğuturlar. İnsanları ilimden soğuturlar. Bundan dolayı Ebu Yedid'in Baslami alemler hakkında kendisini överek alemler hakkında derdi ki kendisini över ve şer, şeriatın alimleri hakkında der ki akattum ilmakum meytan amiyetan wa akhadna ilmana an ölülerden aldınız biz ise ölmeyen ve daima diri olan Allahu Teala'dan aldık <gülüyor> kadzen qalbi rabbika qalbim rabbimden rabbimden duydu kalbim rabbimden e, bana anlattı wa entum taqun kalbuki siz Haddetteni fulan ve siz fulandan duyduk. Fulandan duyduk. Hani hadis duyarken de fulandan duyduk falan raviler var ya diyor ki siz fulandan fulandan duydunuz biz ise direkt Allah'tan duyduk di e, e, e, dediğini duyarsın. Yani ilim ehlini hor görüyor. Siz kitaplardan alıyor, ölmüş insanlardan aldınız ilminizi. Biz de ancak Allah'tan Allah'tan aldık e, diyor. Bu bu Ebu Yedid el-Bastani'nin bistami'nin sözünü Futuha İbn Arabi'nin Futuhat el-Mekkiye cild sayfa 365'de bulabilirsiniz. Aynı şekilde Cüneyd el baghdadi diyor ki: "Ma ahatna't-tasavvuf 'ani'l-qill ve'l-kavl. Tasavvuf qil vel ve kal." Dedikodudan almadık sizin gibi. Ey alimler, şeriat alimleri, sizin gibi dedikodudan almadık. Allah'tan aldık demek istiyor. Bunu da Tabakatus Sülemi'de Bulabilirseniz bu sözü. Aynı şekilde Cüneyd el-Baghdadi'nin başka bir sözü var. Diyor ki Uhibbu lil-mubdedi ella yuşghila galbahu bi-hadithelat. Tarikata başlayan yeni kişinin kalbini şu üç şeyle meşgul etmemesi gerekir. Ve illa tegayr. Yoksa hali değişir. kötüye Kötü olur. et Rızık kazanmak. Ve talab-ül hadisi ve tezavvuc. Hadis talep etmek ve evlenmek. Bu şeyle kişi kalbini e, meşgul etmemesi gerekir der. Ve sonra der ki وَحَدْبُ لِسُّوْفِي اَلَّا يَكْرَعُ وَلَا يَكْتُبَ لِيَنَّهُ اَجْمَعَ لِهِمَنِهِ Ve Sufi için şunu istiyorum hiç yazmasın, hiç de okumasın. Çünkü bu himmetini daha fazla artırır. Tasavvufa rabetini daha fazla artırır. Bunu da kutul Kutul <gülüyor> Kulûf isimli kitapta bulabilirsin. Yine Ebu Süleyman-ı der ki, İzâ taledel racülül <gülüyor> hadîh, evsâfarâ fî talabil maaş, Kişi hadis talep ettiği zaman, veya rızık için yola çıktığı zaman, veya evlendiği zaman, fakat rakana ile dünya, dünyaya meyletmiş olur. Bunu da Futuhat-ül Mekkiyye, i̇bn Arabi'nin futuhat Mekkiyyesinde bulabilirsiniz kardeşler. Hatta bazıları, Hadisleri, uydurma hadisleri. Şimdi bunlar biliyorsunuz, tasavvufçuların kitaplarının çoğu uydurma hadisler dolu. Hadis ehli bunlara uydurma diye hüküm verdiğinde, bunlar der ki, size göre uydurma olsa dahi, bize göre keşfen manevi alemde bu hadisin sahih olduğunu gördük. Dolayısıyla sahih olarak kabul ediyoruz derler. Mesela bunu, keş keşf keşful kafa isimli kitabında, mukaddimesinde bulabilirsiniz. Aynı şekilde kardeşler, <gülüyor> tabii başka bir şey bulamayacaklar. İlim ehliyle tartışamayacaklar. Ne, diyor, ne çıkarıyorlar? Siz bilmezsiniz. Bunlar gizli ilim. Biz keşfen gördük. Keşfen bu hadisi sahihledik diye e, şeyler dediklerini görürsün. Aynı şekilde kardeşler, tasavvufcuların Hakikatul Muhammediye isimli inancı vardır. Bu da kısacası e, allah Allahu Teala ilk yarattığı şey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi nurundan yarattı. Daha sonraki gelen mahlukatı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yarattı derler. Zira Ahmet ibni Mübarek Essel Cimasi e, kitab İbriz isimli kitabında der ki İnne evvela ma kalakallahu te'ala nuru seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Teala ilk yarattığı şey Muhammed'in nurudur. Sonra o nurdan kalemi Melekleri levh-i mahfuzi ve diğer arşı, ruhları, cenneti, berzakı ve diğer mahlukatı yarattı der. Bundan dolayı bunlarda da vahdetin vücut inancının sebeplerinden bir tanesi de bu nur-u Muhammediye inancından dolayıdır. Zira her şey Muhammed'in nurundan yaratıldı Muhammed ise Allah'ın nurundan yaratıldı. Dolayısıyla her şey Allahu Teala'nın bir parçasıdır. Bundan dolayı misal bu seyri kasidesinde der ki kasideyi burada duymuşsunuzdur. Türklerde de var bu. kaside burada değil. Bu seyri'nin der ki Peygamber överken der ki وَمِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتِهَا وَمِنْ dünya ve وَذَرَّتُهَا Ey Muhammed senin cömertliğin dünya ve ahiret senin cömertliğindendir. Dünya ve senin nurundan yaratıldı. Senin cömertliğindendir. Ve evet. min ulumike ilmun levhi vel kalemi senin ilminden levh mahfuz ve kalemin ilmi sende vardır. Levh-i mahfuzda ne var? Hepsi peygamberde var diye iddia ediyor. Aynı şekilde kardeşler tasavvufçularda gaybı bilme iddiasında iddiası vardır. Yani geleceği bilme Yanında olmayan şeyleri bilmeyi tasavvufçular buna iman ederler. Halbuki bu gaybı bilme, geleceği bilme ancak Allahu Teala'nın sıfatıdır. Zira Allahu Teala diyor ki: emli emliku lin nef'an ve lâ zarran <gülüyor> illâ mâ Deki ben kendiliğimden ne faydam var ne de zararım var ancak Allah'ın dilediği hariç. "Ve le kunt âlemu'l gaybe le stekertü min'l Deki eğer ben gaybı bilseydim çokça hayır yapardım. O Mehmet Seniyye (s.a.v.) bana hiçbir zarardan isabet etmezdi. Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi gaybi bilmiyor. Başka ayet Allah diyor ki: illa <gülüyor> men O Allah ki gaybi bilicidir, geleceği bil bilicidir. Ve hiçbir kimseye geleceği bildirmez ancak peygamberlerden razı oldukları ha. Peygamberlerden bazıları bazı şeyleri bildirebilir kıyamette şu koşu olacak, peygamberimizin haber verdiği gibi, kıyamet alametleri gibi. Fakat bunun dışında hiçbir kimse gaybı geleceği bilemez. Başka etse Allah diyor ki قُلْ لَا أَكُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ la وَلَا عَلَمُ De ki, ben demiyorum ki size, de ki ben demiyorum ki size, Allah'ın habineleri bende mevcut. la عَلَمُ الْغَيْبِ Gaybı da bildiğimi iddia etmiyorum. وَلَا أَكُولَ لَكُمْ عِنِّي ben melek olduğumu da iddia etmiyorum. Demiyorum. اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا ileydeki. ben ancak bana vahiy olana tabi oluyorum. Bundan dolayı Bukhari'nin üstünde geçen Bilat-ı geçen İbn Ömer'in hadisinde Allah Resulü diyor ki مَسَاتِيهُ الْغَيْبِ خَمْفَةٌ لَا يَعْلَمُهَ اِلَّا Gayb'ın anahtarları beş tanedir. Ve bunları ancak Allah'tan başka kimse bilemez. Allah'tan başka kimse bilemez. La ya'lamu ma tugidul irhamu illallah rahim nerede olan rahimlerden nutfe meni geldiği zaman ne olacağını ancak Allahu Teala bilir ve la ya'lamu ma figadeni illallah yarının ne olacağını yarında ne ömür olacağını ancak Allah bilir ve la ya'lamu meta'atil matar ahadun illallah yağmurun tam olarak ne zaman geleceğini ancak Allah bilir ve la تدري nefsun be ayyi ardin tamut Nefsin, kişinin nerede, hangi yerde öleceğini ancak Allah bilir. وَلَا يَعْلُمُ مَتَا تَقُومُ السَّاعَةُ اِلَّا اللّٰهِ Ve kıyamet gününün ne zaman kopacağını ancak Allah'u Teala bilir. Bu hadis bu halde geçiyor. Yarının ne olacağını ancak Allah bilir. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Baktığın zaman tasavvucular kıyamet şu gün kopacak dediğini de, duyarsın. Yarının ne olacağını gelecekten haber verdiklerini maalesef tasavvufçulardan duyabilirsiniz kardeşler. Nam. <gülüyor> Tasavvufçularda terbiye. Müritlerini nasıl terbiye ederler? Nasıl alıştırırlar? Nasıl öğretirler? <gülüyor> Bakalım. Koşeiri Risaletinde İslam alimlerini üçe ayrılır. Birincisi der ki bu alimler Ulema nakli ve eser nakil ve eser alimleri, hadis alimleri, yani şeriat alimleri. Ve umhameletul Kur'an ve Hadis ve siyir ve amel-i sahabe. Bunlar da Kur'an, hadis ve siyir alimleri. İkincisi de de ikincisi de der, bi-erbab-ül-akli ve fikri akıl ve fikir alimleri der. Bunlar da felsefeciler ve kelam ehli, mutezile ve eşari gibileri. Üçüncüsü de der, El-Mutasavvife, tasavvuf alimleri der. Ve der ki, bu tasavvuf alimlerinin delilleri, hüccetleri daha kuvvetlidir der. Ve ka kaideleri daha güçlüdür der. Ve onlar geleceği bildiğini, gaybı bildiğini ve direkt allahu u Teala'dan aldığını, aldığını iddia eder Kuşeyri. <gülüyor> bundan dolayı tasavvucuların terbiyesine baktığın zaman yine Kuşerî dediği gibi alimleri üçe ayırırken tasavvucuları daha üst mertebelere çıkarır ki insanlar ilime fazla hadise, kurana fazla itimat etmesinler bize. bize ki insanları böyle terbiye etmeye başlarlar <gülüyor> baktığın zaman yine müritlerine terbiye ettiklerinde şöyle terbiye ederler demler ki şeyhi hiçbir zaman muhalefet etmeyeceksin. Hiçbir şekilde muhalefet etmek caiz değildir, caiz değildir derler. Ve derler ki şeyhin önünde ölü yıkayıcısının önünde olan ölü gibi ol. Şeyh seni nereye döndürüyorsa sen de ona dön derler. Aynı şekilde bundan dolayı misal Kuşeri Risalesinde Risale-i Kuşeriye müridin hedeflerinden der ki müridin şartlarından bir tanesi kalbinde şeyhe hiçbir itirazda bulunmamasıdır der müridleri böyle terbiye ederler veya aynı şekilde şeyhe hiçbir şeyde inkar etmek doğru değildir der, şeyhi kesinlikle inkar etmeyeceksin, şeyh kötü şeyi yapsa dahi ona hiçbir şekilde itiraz edilmez der, misal Ahmet i̇bn Mubarak Mubarek el der ki İbrîz isimli kitabında ''Ve'lem vefe ennel veliyel meftûh aleyhi yarifil haq ve sâvâb'' ''Bil ki der, veli doğruyu ve hakkı bilir hiçbir mezhebe bağlanmaz.'' der. Veli kendisi doğruyu ve hakkı bilir ve hiçbir mezhebe bağlanmaz. der. Ve ''Velâv ta'attâletil mevâhibu bi'esriha le kadri alâ ihya-i şerî'a'' ''Bütün mezhebler yok olsa dahi dünyada o veli kendisi şeriatı ihya etme gücüne sahiptirdir. Ve keza ve veli ila yğib anhun sallallahu aleyhi ve sellem. Turfa taym. Naziiye ki o veli. Zira peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman göz açıp kapanana kadar dahi her zaman o veliyle ile birliktedir. O veliyi her şeyi öğretiyor der. Ve la yahrac an mushahadeti'l-haqq cellehu fi o yanında Allah Teala hiçbir zaman yok olmaz der. Hep Allah Teala'yla, hep Allah Teala'ya ile birliktedir der. Söyler ki: "Femen erade en inkir ala'l Kim bir veliye inkar etmek istiyor feder? Layik inmen yekunu cahilin bir <gülüyor> şeria Bu veliye inkar eden kişi şeriatta cahil bir kişidir der. Ya cahil bir kişidirler ya da ya da zındık bir kişidirler der kitabında el-İbri El, El sayfa 190 ikinci kitabında bunu zikreder. Aynı şekilde e, veli içki içse zina etse dahi hiçbir şekilde itiraf edilmezler. Muridlere böyle öğretiyorlar kardeşler. Veli içki içse zina etse hiçbir şekilde itiraf edilmezler. Zira Muhyiddin İbn Arabi e der ki yine İbriz isimli kitabında Muhyiddin İbn Arabi diyor ki yani ondan naklediyor. "Ve min şurutil muru, muridi en en Muridin şartlarından bir tanesi de o velinin, her zaman, şeyhinin her zaman e, şeriat üzerine ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolu, yolu üzerinde olduğuna inanmasıdır, der. Yecibu teslim kem min raculin bila o şeyhe teslim olması vaciptir der. Sonra der ki buna dikkat buraya dikkat edin. Ve kem min raculin ahada biyadihi hamraten ve rafa'ahu ila fihi ve galbahu fihi ve naadir <gülüyor> yara'hu Yarahu, Yeşrebu Hamran Ve vema şeribe illa atelen İbriz Sayfa 202'de der ki Nice müritler var ki Şeyhinin içki içtiğini görür. Şeyh içki içiyor. İçki içtiğini görür. Halbuki O içkiyi allahu Teala O şeyhi için bal olarak Değiştirmiştir. O şeyh balı içiyor Fakat murit onu İçki olarak görüyor der. Bundan dolayı şeyhe hiçbir zaman itiraz etmez. Hakikaten o başkadır der. Ee, Selçuketi İbn Arabiden naklen. Aynı şekilde muritlerini şöyle de şöyle ederler Hiçbir şekilde murid şeyhinin yanında hareket etmesi caiz değildir. Yani şeyhin yanında düm düz duracaksın hiçbir şekilde hareket etmeyeceksin sükun edeceksin ve şeyhine hanımından çocuklarından ve her şeyden daha sevmen gerekir. yoksa yoksa iman etmiş olamazsındır. Bundan dolayı misal Kuseri Risalesinde der ki yejibu der ki murit şeyhinin sırrını her zaman ee, e, şeyhinin sırrını her zaman koruması gerekir der. Ve şeyhe hiçbir şey e, şeyhe karşı hiçbir sırda bulunmaması gerekir. Şeyhe karşı her şey anlatması, anlatması gerekir der. Ve kim? Sorkuşeyri diyor ki kim nefislerini nef nefes almasını şeyhe karşı ee, ketme derse anlatmazsa, nefesinin şeyiye anlatmazsa, bu sırrı şeyhe anlatmazsa şeyhine ihanet etmiş olur der. Nezetine dair şeyhini anlatacaksın yoksa şeyhe ihanet etmiş ee, olur der. Nam. Bunlar da bilindikten sonra kardeşler, <gülüyor> tasavvufçuların bazı ee, sapıklıklardan bazı şeylerden daha zikredeyim size. Mesela Rufailer'den Ahmedü'r Rufaiye nisbet edilen şey. Rufailer'de bu meşhur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirde e, Hicri 500, e, 555'te bu Ahmedü'r Rufai peygamberin kabrine gidiyor. Ve bir şiir söylüyor. Şiirinde diyor ki Temdu yemiineke key tahza biha şefat. Diyor ki ey Allah resulü. Sa'erini bana uzat. ''Ki dudaklarım seni öpmekle şereflensin.'' dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini kabirden e, çıkarıyor ve Ahmetur Rufay'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini öpüyor. Ve oradaki görenler bir, e, şok, şok olduklarından dolayı birbirini bıçaklamaya, şişlemeye başlıyorlar ve Ahmetur Rufay'inin e, tarikatına tabi olanlar şiş batırmaları oradan geliyor dediklerini e, görüyor. Aynı şekilde Ahmedü'r Refai hakkında diyorlar ki misal, diyor ders verdiği zaman diyor dersini sağ, kör, uzak ve yakında olan bütün mürütler duyardı diyor. Onun için Allahu Teala ölüleri diriltirdi. Onun için Allahu Teala ayakta duramayanları ayakta durdururdu. Onun için Allahu Teala bazı şeyleri kalbederdi. Kalbederdi yani şekliğine değiştirildi. Ee, bütün bunları Ahmet-ül Rufai'nin e, e, kerametlerinden zikrediyorlar. Yine Ahmet-ül diyor ki bakın ne diyor? El Burhanül ül isimli kitapta, sayfa 83'te geçiyor bu. Diyor ki, وَعَدَنِ رَسُولُ كَرَمِهِ اَنْ يَخُذَ بِيَدِ مُرِيد۪ي وَحُبِّي ve men temessek bi ve durriyeti ve hulafaihi meşariq el-ard ve mağrib ve mağaribi ile yevm el-kıyamet. Diyor ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunu söz verdi diyor. Neyi söz vermiş Peygamber Ahmedur refiye? Diyor ki muridimin benim muridimin beni sevenin sevenin benim zürriyetimin benim halifelerimin yeryüzünün meşrik veya mağribde olsa dahi kıyamet gününde bunların elinden tutmasını söz verdi. Bir peygamber bana söz verdi diyor. Ahmetur <gülüyor> Rufai'yi. Rufai'lerde meşhur şey, halvet var bunlarda. Ee, Muharrem'in 11.inde başlarlar. Her sene e, halvete dururlar. Kendilerini bir şey kapatırlar ve burada halvete dururlar ve e, hiçbir şey yemezler. Ee, ruhu olan hiçbir şey yemezler. Yani etmet yemezler. Hayvan mayvan ee, yemezler ve günde ee, ilk gününde, halvetin ilk gününde La ilahe illallah derler. ikinci gününde Allah Allah derler. Üçüncü gününde Vehhab, buhab zikre derler Dördüncü günde Hay Hay zikre derler Beşinci günde Mecid, Mecid zikre derler 6. günde muaffi muati 7. günde kuddus kuddus ee, di zikre En sonunda da <gülüyor> namazların arkasında da <gülüyor> Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummiyit tahiriz zeki ve ali ve ve sellem di zikirlerini yaparlar. <gülüyor> Bunu da gün her namazın arkasında 100 defa derler. Yani başka bir tarikata bakalım. Ticani tarikatı bu da Ahmet İbn Muhammed El-Muhtar Ticaniye nispet ediliyor. İcri 1150'de vefat eden e, kişi. Bunların akidelerinden bir tanesi Vahdetül Vücud. Vahdetül Vücud'a inanırlar. E, i̇badet edilen her şeyin Allah olduğuna iman ederler. E, ve derler ki Ticaniye takip olan bütün müritler cennete kesin gelecektir derler. Zira sahib Iı, Rima Hazır Rahim isimli kitaplarında sayfa 142'de ciltteki der ki: "Waleet al-ihad min al-rajal en yutkhil al bi hisabin, min ma amilu min Ma illa ana vahdi. Bu Ahmed der ki hiçbir kimse cennete hesapsız, sualsız müritlerini girdiremez." Ne kadar günah olsa dahi müritlerini cennete hesapsız sualsız girdire, girdiremez ancak ben girdirebilirim. Diye, e, dediğini görürsün yine Ticaniler. En son tarikatta kardeşler bu zamanda çok meşhur olan tarikatı tarikası. Behauddin'in Nakşibendi'yi bunu güya Ebu Bekir'e nispet ederler. Bu Nakşibendi tarikatın Ebu Bekir'den geldiğini ve insanlar ebubekir Bekir işte bir ciğer kokusu aldığını sonra bakıyorlar ki ebubekir'in Bekir'in evinden geliyor soruyorlar peygamberimize bu nedir de peygamberimiz diyor ki bu ebubekir'in Bekir'in zikrinden dolayı gelen zikirden dolayı ciğeri yanmış o ciğerin kokusu geliyor diye. ve Nakşibendi tarikatını Ebu Bekir'e nispet ederler ve dikkat edin kardeşler Nakşibendi tarikatından zikirlerini içinden yaparlar. Yani e, dudak oynamaz nakşelerde. içinden yaparlar. Halbuki İslam'da yani dudak oynamadığı müddetçe bir şey olmaz. Değil mi? Dudak oyna zikir mekir olmaz. İçinden de bir şey sayılmaz. Kalpten. Yani bir insan kalpten bir şeyler dersen zikir yapsa sayılır mı? Sayılmaz. Yani kalpteki şeyler sayılacak olsaydı o zaman insan belki dinden çıkardı. Namazı da bozulurdu. İnsan kalbinden namazda konuşuyor, şey diyor, ediyor ve diyor. Namazı falan bozulurdu. Bundan dolayı Allahu Teala diyor ki Allahu Teala nasıl sonra Allah Resulü diyor ki Allahu Teala kalbi insanın kalbinden geçen muhasebe etmez ta ki konuşana kadar. Bundan dolayı zikir mikir dil oynaması gerekir şarttır. Ama nakşilerde bu dil mil oynamıyor kalpten. Bir nefes Alıyor, Allah diyor, nefes veriyor, Allah diyor. Tabi bunların hepsini e, içinden içinden diyorlar. İşte nakşibendilerinde de yine aynı şekilde kendi tarikatına uymayanların büyük bir Nakşibend ve her dinli nakşibendi der ki benim tarikatıma uymayan büyük bir tehlike içindedir der. Bunu da Nurul Hidaye fi sirr Rabita isimli kitabında bulabilirsiniz. Aynı şekilde Behauddin-i Naqşibendi, bir kişiye mut öl dediği zaman ölü verir dediği inanırlar. Mevâhik-ü isimli kitabında bu da yazıyor. Behauddin-i Naqşibendi, Hallac'ın şu sözünü de nakledip, bu sözü kendisi de diyor. Hallac diyor ki, كفر تُبِدِينِ اللّٰهِ وَالْكُفْرُ vacip. Allah'ın dinine küfür ettim, küfür benim için vaciptir. Benim yanımda küfür vaciptir. Allah'ın küfrünü, Allah'ın dinine küfür etmek fakat Müslümanlar yanında biz kötüdür. Bir hallacın bu sözünü Bahad-ı dini söylerdi ve ikrar ederdi. Bunu da Hadaykıl verdiği isimli kitaplarında bulabilirsiniz. Aynı şekilde misal Can Canan Nakşilerin önemli bir biten Can Canan derler ki Can Canan Şeyh Can Canan vefat ettiğinde Kur'an'ın yarısı semaya doğru yükseldi. Geri yükseldi diye buna iman ederler. Envâr-ı kitabında bunu da bulabilirsiniz. Aynı şekilde yine Envâr-ı Kudsiye'de İmam-ı Rabbani dedikleri Ahmet-i Ahmet Serhandi'nin İmam-ı Rabbani'nin istediği zaman göğe yükseldiğini, arşın üstüne yükseldiğini, levh-i gördüğünü di di e, iman ederler. Aynı şekilde behçetüs eğitimli kitabında der ki Kabe İmam Rabbat taş taş İmam Rabbaninin etrafında taş taş tavaf ederdi. Kâbe tavaf ederdi. Hacretü'l-Tavaf etti. Sonra geri dönerdi. Di buna iman ederler. El behçetüs eğitimli kitabında aynı şekilde e, Nakşibendi'nin gaybı geleceğini bildiğini e, reçahat Hayat isimli kitabında e, bulabilirsiniz. Alakulle hal yani. Nerede saklıklıklar var? Nerede dalalet var? Yine aynı şekilde bu Nakşi tarikatında e, bulabilirsiniz. E, ders bu kadardı kardeşler. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Ve sallallahu ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cümainiz.